قام النبي في خلق في خلق ولم دانو في علم ولا صلي على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله على شفيع محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب بك الشياطين بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلا تركنوا الذين ظلموا النار ve maalakum min dûni illâhim nevliyâe thumma la tunsaroon Sadaqallahul adzim Allahum anfa'na bil-Qur'an adzim ve barik lana fîh ve alhamdülillâ rabbil alemin qayyum hasçantukum bil-hayyel qayyum il la mu'te abada ve dfātu an-ni wa'ankum s-suhab la hawla l Celleşânihu Celle Celaluhu. Melâke-i hakkında derslerden, hadis-i şeriflerden rivâetler yapıyordum. O rivâetlere devam edeceğim inşallah. Ee, bu sabah bir hastaneye gittim biraz. Omuzlarım, sırtlarım çok tabii ağrılarım vardı onlara. Bayağı bir iğneler yaptılar falan yani. Ondan dolayı biraz, birkaç günde seslerim de zaten kısılmış, ee, ağır oldum ama Allah'ım beni muvaffak etti, e, sıhhat afiyet verdi, size kavuşturdu elhamdülillah. Bugün bu kadar insan geldiniz. Yani nefis diyor ki, sen bu akşam gitme. Ya nasıl gitmeyeyim? Bu kadar insan nerelerden kalkıyorlar, geliyorlar. Yani ölürsen bu yolda tabi tabii. Gel. Ama bir ağırlık çöküyor ki işte efendim. Ama ben Allah'ın izniyle bu dumana kadar söz verdiğimde gelmediğim olmadı. Allah ölene kadar da Cemaatten ayırmasın. Sözlerimizde durmaya muvaffak eylesin. Size de bize de yolunda hizmette gayret ihsan eylesin. Şimdi önümüzdeki derste inşallah efendim, 31 Aralık Salı akşam 9'da burada demin anlattık da tabii yayın yeni bağlandığı için o ustada sonunda bir daha durmamız icap eder. Çünkü o gece insanlar nereye gidelim, sohbet nerede dinleyelim, kendimizi işte efendim Filmden, diziden, Noel kutlamaktan, işte Allah muhafaza içkili meclislerden, günah meclislerinden nasıl kurtaralım diye çaresini arayan kardeşlerimiz var Allah Teala Onlara da bize de nefislerimize karşı galibiyet ihsan eylesin. Çünkü en büyük cihat nefisle cihattır. İnsan bir gece bir kafirlerin, efendim, Noel'lerinin kutlamasına katılayım derken, o yaşa kadar yaptığı bütün günahları katlayabilir, ibadetleri sildirebilir. Allah Teala'nın gazabına çarpılabilir. Allah'ın gazabı günahlarda gizlidir. Hepsinden sakınmak lazımdır. Onun için dikkatli olmak lazımdır. Bu itibarla biz de tabii dünya neresinden izlese gül vasıtasıyla ama ben evde kalırsam ve işte arkadaşlarla takılırsam mutlaka bir günaha düşerim. Efendim En azından e, o geceye için özel hazırlanmış özel programları seyrederim. E, ondan dolayı efendim e, bir vebale girmeyeyim diye kendini korumak isteyenler, arkadaşlarına e, adres göstermek isteyenler için e, Bursa'daki, vakıf köydeki e, külliyede inşallah 31 Aralık, ıı, Salı akşamı 9'dan sonra sohbet olacaktır inşallah. Ee, Allah Tebâle Teala yardımcılarımızı ziyade eylesin, maniüleri izâle eylesin. Bu milleti bu kafirlere benzemekten muhafaza eylesin. Hicri yılbaşıyı daha ziyade kutlamaya muvaffak eylesin. Hicri yılbaşı şuurunu Müslümanım diyen herkese ihsan eylesin. Amin. Şimdi önce Melaki-i Ekrem hakkındaki rivayetlerden kaldığım yerine okuyalım. Ee, allah Teala ne buyuruyor? Ve ma ya'lemu cünude rabbike İllâhû Rabbinin ordularını ancak Rabbim bilir. Ne kadar fazladırlar, adetleri ne kadar çoktur. Allah'tan gayri kimse meleklerin adedini bilemez. E şimdi e, dünyadayız. Teknoloji bu kadar ilerlemiş. Ondan sonra e, işte her şeyi Gözetliyorlar, uydudan şuradan buradan şeyler atmışlar o uyduya, ne efendim, fesaya uydular atmışlar, fırlatmışlar, oradan işte herkes bir şeyleri kontrol ediyor, madenleri bile, bazı toprak altı şeyleri bile görebiliyorlar. Ondan sonra. Petrolü görebiliyorlar diyelim. Doğal gazı görebiliyorlar. Bu gavurlar nereyi tespit ediyorlar? Oradan gözlerine kestiriyorlar. Ondan sonra orada iç savaş, dış savaş çıkartıyorlar. Müslümanları birbirine girdiriyorlar, böldürüyorlar, parçalatıyorlar falan. İşte Suriye'nin son durum, Suriye'de olan durumda budur. Irak'ta daha evvel oldu tabii. 15-20 sene evvelden başladı bu durum. Bütün bunlar işte doğal gazdır, petroldür, madendir. Bunları ele geçirmek için bunların bir, eskiden çok zahmetliydi bu haritaları çıkartmak tabi şimdi böyle bir şey ki uzaydan ve uydudan bunları bazılarında tespit edebilecek duruma gelmişler. Ama şimdi desem ki efendim denizdeki balıkların sayısını biliyor musunuz? Yani Amerika Rusya toplansa, Gelişmiş Milletler de ona eklense, hepsinde uyduları çalışsa. Denizdeki balıkların adedini bilen var mıdır? adamdaki denizlerin balığını adediler mi? da beni çok ilgilendirmiyor ama bilebilirler mi? Tek tek tutup sayacaklar. Değil mi? <gülüyor> gözetlerken bile öyle bir sürü gidiyorlar. Sayamazsın kaçtandirler. Adam dedi ya acı su satıyormuş. Şey, Galata Köprüsü'nde pire ilacı satıyormuş. Ondan sonra karantili diyormuş. Bizim tabirle mücerrep yani denenmiş falan falan. Adamla gitmiş, almış, bayağı da bir para vermiş pirelerden, bitlerden bizar olmuş. Ondan sonra sıkmış, sıkmış, sıkmış. Adamın kendi nefesi sıkılmış. O odada hava kalmamış yani. Ondan sonra pireler cirit atıyor. Bitler hiç bir tane ölen yok. Gitmiş şerifi yakalamış. Demiş sen ne biçim ilaç satıyorsun? Bir de o kadar para alıyorsun. Bir de denenmiş, garanti veriyorsun. E sen ne yaptın demiş? Her tarafa sıktım demiş. Öyle değil demiş. Kullanma hatası var demiş. Benden bana ne kabahat biliyorsun? Ne yapacaktım demiş? Pireyi yakalayıp gözüne sıkacaktım demiş. Ya onun için bunlar da balığı yakalayıp da sayarsalar, <gülüyor> ondan sonra sayabilirler. Öbür türlü atmosfesiyon. Allah ne yaratacak? Ne kadar yarattı, ne kadar yaratacak? Kim biliyor Trabzon'da hamsi yok bu sene. Trabzon'da hamsi yok. <gülüyor> yani Mevla yaratırsa olur, yaratmazsa olmaz. Onun için nüfus sayımı yapsalar balıkların nüfus sayımı, devamlı sayım değişecek yani. Kim uğraşavunan adam deli mi ya? Mazar Osman'a mı gitsin? Onun için Allah'ın ordularını adedini ancak Mevla bilir. E, balıklar dünyada onu sayamıyorlar. Böcekler dünyada onu sayamıyorlar. Böceklerin Fertlerini değil, e, türlerinin sayısını bile bilmiyorlar. Türlerinin. Türlerine demek? Kaç çeşit böcek var? Kaç çeşit? Aile olarak yani, familya olarak kaç çeşit? Onun rengi siyah, onun rengi kahverengi, onun rengi beyaz, onun rengi şu. Kaç çeşit var? Şimdi devamlı diyorlar ki, aa hiç bu zamana kadar görmediğimiz... Bir haşarat çeşidi daha bulduk. Daha türlerini buluyorlar, Adetlerine kimse yani aklından bile hayal geçiremez ki efendim ben bunların bir de kaç tane olduğunu sayayım diye. Karıncaları sayamaz ya. Onun için bunlar hepsi tabii Mevla'nın mahlukatıdır. Hepsi de ordularıdır. Fersel <gülüyor> alemul carad kummele ve zefat'a ayet-i kerimede İsrailoğullarının Efendim, kurtulması için o zaman Musa Aleyhisselam'ın ümmeti onlardılar. Onları kurtarmak için Firavun ve ne azaplar tattırdığını beyan ederken efendim, tufan gönderdik, bit gönderdik, bit ordularını gönderdik, çekirge ordularını gönderdik, kurbağa ordularını gönderdik. Ayet bunlar. Onun için yani Mevla istese şu anda ee, çekirgeyle bütün dünyayı aç bırakabilir yani. Çekirge şey yer. Sana da çekirge yemek kalır yani. Çekirge de yenir yani ayrı dava. Haram falan değil. Yani. Ölüsü bile yenir. İki ölü yenir. İki ölü. Kendi kendine ölen hiçbir hayvan yenilmez. Ama iki iki efendim hayvanın ee, ölüsü de yenir. Ölü bulsan yani, tabi. Mühalledlene <gülüyor> meyit eten ve deman iki ölü bize helal edildi, İki de kan bize helal edildi. İki ölüne emel meyit iki ölü fethemek ve <gülüyor> balığın ölüsü yenir. Ölü de bulunsa, bir de çekirgenin. Yani çekirge o kadar helal ki, ama benim midem almaz mesela. Şimdi çekirge yemek sevaptır dedim mi ben? faziletlidir dedim mi? Demedim. Benim de midem almaz. Yemekte zorunda Allah bırakmasın. Allah muhtaç etmesin. Ee, Fahri Paşa'nın ordusu Medine müdafaasında aç kaldılar. Ne yediler? Çekirge yediler. Demek ki muhtaç olursan helal mıdır? Helaldır. Bazı etli çekirgeler de oluyormuş böyle büyük. büyük böyle etli olursa belki gözünüze kestirebilirsiniz. Siz şimdi zannediyorsunuz kemiklerimiz şey dedi ya. O, çok etli çekirgeler de var. Varmış yani. Caiz bir caiz? Balığın ölüsü de caiz, çekirgenin ölüsü de caiz. Dirisi hataydı caiz. Dirisi derken yakalayıp öldürürsen. Öbür hayvanlar mesela koyunu ölü buldun, yenmez. Murdar oldu. İnek kendi kendine ölmüş, murdar oldu. Besmeleyle ile kesemezsen. Şimdi balığı besmeleyle kesmek lazım mı? He? ''Adamlar Müslümanları kandırmak için her şeyin üzerine besmeleyle kesilmiştir.'' yazıyor. Bir tane de balık konservesi var, balığın üstüne de yazmış herhalde şeyden dolayı. Her yere aynı etiketi yapıştırırken, besmeleyle kesilmiştir diyor. Ulan balığın ne canı var besmeleyle kesildi. Yani balıkta yakalandığı zaman canlı yakalayacaksın, besmeleyle keseceksin, öldüreceksin diye bir şey yok. Çekirgede de yok demek istiyor. İki de kan. İki kanında fel, birisi ve meddeman, iki kan felkebidü ve tahal. Birisi ciğer, birisi de talak. Bunların ikisi de kandır. Yani tümü kan, kan işte üreten veyahut da içi dışı kandan oluşmuş bir organlardır. E hayvanın tabii. Gidip adamın ciğerini yemeyeceksin yani. Tövbe ya Rabbel alem. Kızlıklar zaman öyle senin ciğerini sökerim diye. Ya ciğerini niye söküyorsun adamın? Katil misin? Cani misin? Nesin ya? Ama insandan bahsetmiyoruz. Hayvanların besmeleyle kesilmişse, hayvan besmeleyle kesilmemiş, murdar hayvanın ciğeri yendirir demedik bak. Bir hayvanın etini yemek helalsa yani, bu da neye bağlı? Kendi kendine ölmemiş olacak, besmeleyle kesilmiş olacak. ve tehlikeli kitabın kestiği değinir, putun adına kesmedilerse, e, müşriklerin yenmez, Ataistlerin, Budistlerin, bilmem nelerin e, yenmez. E, yani Müslüman'ın etini yiyebileceği bir hayvandan çıkan bir ciğeri yiyebilir mi? Ciğer yenebilir yani. Bir de ondan sonra talak. Bunu hadis-i şerif beyan ediyor. Yani bunlar hep Allah'ın ordularıdır. allah Teala'nın en büyük ordusu dünyadaki allah Teala'nın en büyük ordusu kimdi? Allah'ın ordularının yani görünen maddi alemde Allah'ın en büyük ordusu ve en kalabalık ordusu ve en güçlü ordusu çekirge ordusudur. Çekirge ordusudur. Yani isterse 7-8 milyarı Mevla çekirge ordusuyla şu anda bitirebilir. Şu anda bitirebilir. Sabaha kalktın yarına çıkmaz. Evet. Akşamına çıkmaz. Ne akşamı Allah'ın işi? Beynel meğrib vel aşaf allah maşa. Akşam ya sararsa Allah bitirir işini yani. O kadar kısa vakitte. Bunlar Allah'ın orduları. Benim ordularımı benden başka kimse bilemez. Buyuruyor. Haktır ve gerçektir. Amen Ne vusattık? Biz Allah'a da iman ettik. Ordularının da olduğuna iman ettik. Bütün ayetlerine, hadislerine, vahiylerine e, efendim tasdikle e, tabi olduk. Zerre kadar şüphemiz yoktur. Allah Teala zerre kadar şüpheye düşmekten muhafaza eylesin. Zerre kadar şüpheye düşeceksek ruhlarımızı iman ile kapza eylesin. Amin. Çünkü şüphe ile iman birleşmez. Vesveseyle şüphe de farklı şeylerdir. Vesveseyle karıştırmayalım. Çünkü şüphe dillendirilen bir şeydir artık. Vesvese kalpten gelir geçer. Allah'tan Allah'a sığınırız ama o imana zarar vermez ama şüphe Artık dillendirilen, acaba bu nasıl iş? Falan şeklinde konuşmalarla tezavür eder. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ billahi <gülüyor> بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَعَبُوا Allah'a ve Resulüne iman edenler, zaten onların bütün buyurduklarına iman edenlerdir. Aksi takdirde Allah'a inanıyorum, Peygamber'i kabul etmiyorum, Peygamber'e inanıyorum, hadislere kabul etmiyorum. işte efendim, hadisleri kabul ediyorum, hadislerden, Namaz, abdest hadislerini kabul ediyorum. Ticaret hadislerini kabul etmiyorum. Yok İsa Aleyhisselam yaşıyormuş hala, onu aklım almıyor. Yok efendim işte Mehdi çiketim, onu aklım almıyor. İşte kadınlarla ilgili bazı hadis-i şerifler var. Bukhari'de de geçse, Müslim'de de geçse, sahit de olsa, bu hadisler bana uymuyor. Bu tamamen Allah ve Resulü inkardır. Tamamen. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu sabit, Bukhari'de geçen bir hadise... Ben yemin ederim. talama, nikahıma yemin ederim. Vallahi billahi Tallahi yemin ederim. Bu gari ne buyurulan hadis varsa Müslim'de bulunan hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıkmıştır. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkan her şey de vahiydir. Çünkü neden ayet diyor? İtebiyor mu abi? Helek Rabbik Rabbinden sana vahiy yoluna buyur. İmam Maturidi ne diyor? İki türlü vahi var. Birisi Kur'an'dır, birisi sünnettir. Ee, Allah Teala buyuruyor, "Atuullah atıyor resul. Resulüme de itaat edin. Bana nasıl itaat ediyorsanız." Ne buyuruyor? mu ta'ukum resul fehuz." Resulün ne verdiyse onu alın. Bitti. Onun için artık efendim Kur'an'da var mı? Kur'an'da var mı? Kur'an'da var mı Diyet dersen ihsan-ı açığa dönersin. İhsan Eli açığa dönmekten Allah cümlemizi muhafaza ile el İhsan Eli Açık diye bir e, insan var bu dünyada yaşıyor. Ve Kur'an'da yok, Kur'an'da yok, Kur'an'da yok. Sanki Kur'an'da olana inanıyormuş gibi. Sanki Kur'an'da olanı kabul ediyormuş gibi. Değil mi? Mustafa İslamoğlu da öyle birçok şey Kur'an'da yok diye gerekçe sunar. Ama Kur'an'da o Zeyr Aleyhisselam 100 sene ölü kaldı sonra dirittim ayetine gelince ne der? Bu bir temsildir der. E Kur'an'da var. Niye temsil oluyor o zaman? Allah tiyatrom çeviriyor aşağı. Onun için hadise inanmayanın Kur'an'a imanı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, hadislere inanmayan, ona itaat etmeyenin Kur'an'a vahye iman yoktur. Bu bizim açımızdan bilinen bir şeydir. Rabbim Celle Celaluhu şu anda bu itikattayız ama kalpler fırıldak gibidir. Her an her tarafa dönebilir. İmanlarımızı Allah'a emanet ederiz. Bunun için de hıfzı, iman namazı kılarız. Akşam namazın sünnetinden sonra iki rekat imanımızı muhafaza için Allah'a emanet etme namazı kılarız. En kolayından felak-nas sureleriyle kılarız. İki rekatta da ikisi peş peşe okunur. Uzunu da vardır. Birinden zellâyi altı ihlas, bir felak bir nas da vardır. O ta yani kuvvetlidir. Ama en nihayet imanlarımızı Allah'ımıza emanet etmek üzere devamlı bir e, te, tehdit te, efendim endişe içerisindeyiz. Zaten kim imanlı ben kesin Müslümanım, imanlı öleceğim, cennete gireceğim falan bu kafadaysa bu imanımı kaybederim endişesi taşımıyorsa bu son nefeste imansız ölme tehlikesine maruzdur diyor meşayih kiram hazret. Kim İmanımı Allah muhafaza etsin, ben imanımı nasıl muhafaza ederim, Allah'ıma yalvarırım, sığınırım diye dertli dertliyse bu insanlara imanlı ölmek nasip olacaktır. Bu kitaplarımızı, ulemamızın eserleri bunu beyan ediyor. Onun için şu andaki itikadımıza güvenmeyelim. Allah Teala bize ya adamlar sizden bizden belki fazla mürekkep yalamış, okul okumuş, imam hatibi bitirmiş, ilahiyatı bitirmiş, master jaster. Yapmış, doktora almış, bilmem, profesör olmuş. Adamın çok malumatı var. Mesela, e, geçen işte bir video var. Daha paylaşmadık onu değil mi? O <gülüyor> Sait Hatipoğlu'nu kim? Sait Hatipoğlu onu paylaşmadık. Buyur. <gülüyor> He, yok paylaşılmayacak zaten. Ben onu perşembe sohbette biraz açıklayacağım da. Böyle paylaşılır. İşte paylaşınca diyeceksiniz, Şifai Şerif Şerif'te, Kazı İyaz Hazretleri'nin bütün ayet ve hadislerden topladı. Vesair kitaplarda Peygamber'i met eden, aşırı met eden, aşırı met eden, bu kitaplarda yazılan Peygamber'e inanmıyorum. Ben bu ben söz... Ben Ama paylaşılmayacaktı ya. Ben onu yani cevabını vermeden paylaştıysak, neyse paylaşmışlar, web sitemizde bulabilirler diyor. Şimdi bu soruyu kim soruyor bu hocaya? Zahitati kim hocaların hocalarının hocası. Yani ilahiyattaki birçok hadis dalında hadis ilmi yapmış ilahiyattakilerin hemen hemen hepsinin hocası. Ve diyor bu Şifa-i Şerif'te Yaz gibi büyük muhaddis, büyük az daha müştehit, Maliki mezebinin en büyük kadısı fakîi onun yazdığı eserler değil ki bu. Kazıyaz kendinden, ben peygamberden duydum diyemez ki. Hepsi senetli, isnatlı. Ben size kaç senedir şifa derslerini okuyorum. Görmüyor musunuz hadislerdeki adamların sayısını, senet, isnatları? Duymuyor musunuz yani? Ben diyor, böyle bir peygambere inanmıyorum diyor. Böyle kutsal bir peygamber yok diyor ya. E bu adam, saçı bembeyaz, hocaların hocası, bütün hadisleri millete okutan. Ve ona bu soruyu kim soruyor? Mehmet Görmez soruyor. Mehmet Görmez arıyor. 15 sene bunun nezaratında bu diyanet yürütüldü. Ondan sonra herkes bana çattı. O bu soruyu soruyor. Yani siz diyor yani soru soruyor ki onu deşmek için. Mevzuyu açmak için soru soruyor. Nasıl sen bana bir şey söyletmek istersen bir soru sorarsın da beni konuşturursun ya. Damarıma basarsın. Ben de damarıma basarsan ben de iki saat susturamazsın sonra. Ha işte onun gibi. O da ona bir soru soruyor. O da bu cevabı veriyor. Peşinden de böyle bir duruyor. Daha da diyor, diyecek şeylerim var diyor. Böyle duruyor. Neyse demeyeyim diyor. Daha ne diyecekti peygamber acaba? daha? Onu da bilmiyorum yani. Oradan birileri kısık sesle de hocam, de hocam diyor. Bak bak, bak bak Ya. Daha da ne diyecekti acaba? Diyor ki, Sahabe de bu yanlışı yapmış diyor. Yani Kazı İyaz, hadi sahabeden 400 sene sonra, 500 sene sonra. Sahabe de peygambere böyle diyor, çok hürmet etmiş diyor. Yanlış diyor. Hele diyor İbni Ömer diyor. İbni Ömer kim ya? Abdullah İbn Ömer kim o? Sahabede dört tane fıkıhçı var. İslam'ı en iyi bilen. Birisi de Abdullah İbn Ömer. İbni Ömer demek, Abdullah İbn Ömer demek aynı şey yani. Abdullah İbni Ömer, özel ismi Abdullah, ee, Hazreti Ömer'in oğlu. O diyor, babasına da muhalefet etmiş diyor. Babası o kafada değil diyor. Haşa ve kelle Hazreti Ömer o kafada değilmiş de, Hazreti Ömer o kafada değil de, oğlu o kafada olsa Hazreti Ömer onun kafasını kırar. <gülüyor> yani İslam'a bir şey kattırır mı Hazreti Ömer ya? Peygamber diyor, oturduğu yerde o da oturmuş diyor, kalktığı yerde o da kalkarmış diyor. Gidermiş diyor bir ağacın altına diyor. Millet ne yapıyor acaba burada? Neyse, Resulullah burada oturmuştu. Ben de oturdum dermiş diyor falan diyor falan. Yanlış diyor bunlar. Abdullah İbni Ömer'in adını ağzına almadan ne bileyim ya kaç kere ağzını yıkayacaksın? Gusül abdesti bile alsan kurtarmaz ya. Abdullah İbni Ömer'e söylüyor. Abdullah İbni Ömer hakkında ne var? Nas var. Hadis var. Hem de nerede? Bukhari'de. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? abdullah, abdullah ne güzel adamdır diyor. Şimdi abdullah ne güzel adamdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafadan söyleyebilir mi? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdukları hep nedir? Vahiydir. Allah abdullah ibn ömer'i beğenmese, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Abdullah ne güzel kuldur der mi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında Allah'tan veya kendinden hiç ne güzel adam demiş mi ya? Ama Abdullah ibn Ömer için ne güzel adam demiş ya. Böyle bir müjde kime nasip olmuş? 114 bin sahabe var. Fıkı en iyi bilen kimdir? 114 bin, 120 bin, o rakam orada bir binler arasında ihtilaf olabilir. Yani 100 binden yukarı olduğu ittifaklıdır 110 binlerine. Sahabe bütün fetva'ı kime soruyorlardı ya? Ya Abdullah ibn Abbas'a soruyorlar, ya Abdullah ibn Amra soruyorlardı, ya Abdullah ibn Ömere soruyorlardı, ya da Abdullah ibn Mesude soruyorlardı. Bunlar dört tane Abdullah'tır. Abadiley erbaa deniyor, dört Abdullah. Sahabe normal bir sahabe değil. Ha, normal bir sahabe olur, çölden gelmiştir. İman etmiştir, bir namaz kılmıştır arkasında, sahabe olmuştur. Başımızın tacı, onda şüphemiz yok da. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dersinde, halakasında, mescidinde yetişmiş. Ve bütün sahabe fetvayı buna soruyor. Bu adamın yaptığını diyor, bunlar sahabenin de böyle işleri var ama diyor, bunlar yanlış işler, böyle bir peygambere ben inanmıyorum diyor. Bütün millet müftü olana kadar, Dersi bundan okuyacak. Bu Ankara ilahiyatta herhalde zaten. Bu Ankara ilahiyat. Allah, Allah, Allah. Hayırla ıslah ele ya Rabbi. Oradaki elü sünnet alimlere cesaret ver ya Rabbi. Bunlara karşı reddiye yapma cesareti ver ya Rabbi. Bu ne olacak ya? Bu ne olacak ya? Bu konular bu memlekette konuşulursa Allah'ın rahmeti gelir mi? Allah'ın bereketi kalır mı? Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bu şekil konuşulacak. Bunu... Ateist böyle konuşmuyor, deist böyle konuşmuyor. E sen din adamıyım diye, hocaların hocaların hocası ya! Diyanet reisleri seni takdim ediyor, buyur diyor. Diyanet reisleri senin hakkında anma programları düzenliyor. Diyanet reisleri seni met etmekten ömrü geçiyor. Yani sorularını soruyor. Düşün ki yani bir katibi, e, spiker mahiyetinde, Diyanet reisi unvanındaki bir adam ona spikerlik yapıyor. Ve bu adam da bunu konuşabiliyor. Ve daha da neler diyeceğim ama dur kalsın diyor. Onlar da diyorlar ki de bakalım diyorlar. O da demiyor. Ne diyecekti çok da merak ediyorum ya. Ne diyecek acaba? Şimdi onu yorum yapamam. Ne diyeceğini bilmediğim için. Ama ağzından çıkan sözler bizim site de varmış. Onun için Allah Celle Şanü ve Celle Celaluhu. Kalplerimizi hidayete erdikten, erdirdikten sonra kaydırmasın. Amin. Kalpler Mevlamız'ın tahtı tasarrufundadır, yedi kudretindedir. Bir anda iman nuru sönebilir. En Müslüman adam bir anda mürted olabilir. Ben artık bu namazdan soğudum, bu namaz abdest bana uymuyor diyebilir. Hulku Cevizoğlu'nun programına katılan 70 yaşındaki adamdan bahsettim. Bilmiyorum o sohbetimi dinlediniz mi? İnşallah. He? İnşallah. Ne inşallah? Ya dinledin ya dinlemedin. İnşallah dinledim olmaz ki. Yani yemeği yedin inşallah yedim diyorsun mu <gülüyor> Tamam. İnşallah dediğine göre izlemiş. Şimdi kardeşim, adam diyor ki 70 yaşına kadar 47 senedir namaz kıldım. Abdest aldım. Doktorlar dediler şeker hastasısın, oruç tutamazsın. Onlara rağmen orucumu da tuttum. Yani demek istiyor ki fetva varken azimetle amel ettim. Bak azimetle, azimetle amel ettim. Ama 47 senenin sonunda şu duruma geldim ki bu Allah'ın kitabı ne biçim kitap diyor. Bu peygamber ne biçim peygamber diyor. Böyle kendini ediyor diyor. Elini öptürmüş diyor. Aynı kafa bak, aynı kafa bak. Saçı şerifi ihramda çıkınca saçlarını kim dağıttı? Sahabeye kim dağıttı kendi saçını? Resulullah sallallahu aleyhi ve kendi dağıttı. Muhtalayı çağırır. İksim bunu dağıt. Bu peygamber diyor kendini niye böyle büyütmüş diyor. Ondan sonra diyor bu Allah diyor. E çünkü peygambere çattığın zaman orada duramazsın. Freni patlamış araba gibi. Allah'a da gidiyor iş. Peygamberi kim gönderdi? Allah gönderdi. Diyor ki bu Allah diyor niye öyle yapıyor? Niye böyle? Yapıyor? Arkadaş Kur'an'da bir öyle var, bir böyle var. Çelişki var bilmem ne. kadar ilmi yok. E kimin kitabını okudun? Turan Dursun'un kitabını okudun. Turan Dursun kim? Kur'an'da müftü. Müftü. Müftülükten ayrılmış veya emekli olmuş mu bilmiyorum ayrılmış. Kur'an'ın aleyhine kitap yazmış. Turan Dursun. Ben diyor onun kitabını okudum diyor. Sonra bir baktım diyor. Hakikaten mantıklı geldi diyor. Kur'an'da böyle şeyler var diyor ya. Ben diyor dinden çıkışımı verdim diyor. E ya siz bunları seyretmediğiniz için rahatsınız yani. Ben böyle bir şeyler seyrettiğim zaman birkaç gün uyuyamıyorum. E tabii kendimden de korkuyorum. Lan bu adam 47 sene namaz kılmış, şeker hastasıyken oruç tutmuş. Şimdi bu adam ben dinden çıkış verdim diyorsa benim âlim ne olacak? Yani Ali Aydar Efendi Hazretleri 120 yaşında bu dedenin imanlı ölmesine dua edin. Gelenden gidenden dua aç diyor. Bu dedenin imanlı ölmesi için diyor. E sen şimdi nasıl dersin ki ben imanlı öleceğim kesin? Devamlı dua, devamlı zikir, devamlı ilim meclisi, devamlı sohbet. Çünkü neden? İmanlarımızı tazelemek için. Sahabe-i kiramın şiarı neydi? Birbirini gördükleri zaman. Gel kardeşim bir saat iman edelim. Bir saat iman mı olur? Gel kardeşim diyor sahabe arkadaşına. Şu camiye oturalım şurada. İki kere ayet adı çok Ne demek? Bir saat iman edelim. Yani bir saat, bir an bile olsa zikir yaparak, ilim konuşarak imanımızı taze tutalım. Onun için de buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ceddidû imânekâm bi kavlilâ ilâhe illallah. ''İman eskimese, iman körelmese, iman bayatlamasa, kalpler paslanmasa, buyurur mu ki kelime-i tevhid ile imanlarınızı tecdid ediniz?'' Yani yenileyiniz, taze tutunuz. ''İnna zilkulûvele testavu kemâ testavu hadîd ''Şu kalpleriniz demir pas tuttuğu gibi pas tutar.'' Nasıl ki demirin üstünden böyle pası kaldırırsın, kocaman bir demir kütlesi gibi bir şey çıkar. Sen de demiri koparttım zannedersin. Halbuki pası koparttı. İşte bu kalpler demir pas tuttuğu gibi pas tutar. Kıyla ya, ve ya Resulallah ve macila Allah. Ya Rasulullah, peki pas tutar da. Pas tutan bir şey demek ki cila olmaya da kabiliyetlidir. Cila olmaya da kabiliyetlidir. O zaman bunun cilası nedir? Yani cilalayacağız. Pas tutuyorsa cilalayacağız biz bunu. Demek ki yenileyeceğiz. Demek ki pasını giderip Efendim, parlatacağız yani. Bakırlarda oluyor, pirinçlerde oluyor. Mesela camilerin, mihrapların yanlarında böyle şey oluyor. Eskiden mumdanlık olurdu, şamdanlık gibi ama şimdi tabii onlar şey değil, hakiki pirinç pahalı oldu falan. Ama İsmail Ağa'da vardı, bilmiyorum şimdi duruyor mu? Mihrabın iki sağında, sonunda böyle onu güzel parlatırlar, arada paslan şeyler biraz rengi atar. O sonra onu böyle bizim çocukluğumuzda falan tabii camide otururken Kadir Efendi vardı, Ali Adar Efendi babamızın ihvanlarında, Veysel Hoca'nın dedesi. Çok büyük salihlerdendi, İsmaila'da çok büyük veliler gördük tabii. O Ali Adar Efendi babanın ihvanıydı. Ondan sonra demirciydi, Efendi Baba Hazretleri demir mesleğini çok severdi. Demir mesleği hiçbir zaman kalp olmaz. Kalp kalp, Arapçada kalebe yani kalp olmaz. Meslek e, işlevini kaybetmez, yani dönmez. O demir devamlı lazım olup piyasaya. Ondan sonra senin derdi rızkın helaldir evladım. Çünkü sen demir mesleğiyle meşgul oluyorsun. Yani el işi yapıyorsun falan terliyorsun ediyorsun. Ona senin e, rızkın helaldir der. O böyle devamlı zikir üzere. Devamlı zikir üzere. Efendi Hazretleri olmadığında bazen katb-i şerifleri o yaptırır. Pazar günü ikindide de katb-i şerif olurdu İsmaila'da eskiden. O pazar ikindi katbini de katbi şerifini de çok o yaptırır. Böyle bal mumu gibi bir zat. Nur. Dersen ışık söner. Burada gelse şimdi ışık sönük kalır peyla nurluydu. Ya bir gün geldi mescide böyle şeyi parlatıyorlar e, efendim şamdanlı mihrabın kenarındakini. Tabii eskiden mum koyuyordu, Şimdi mum konmuyordu. Lamba konuyor işte o şamdanlıklara. Onu parlatıyordu birisi. O da oturdu birinci caba böyle bir innedi innedi falan. Öyle zaten zikri cehri de nakşî tarığında uygun olmadığı için çok bize de nasihat ederdi. Böyle dua edildiği zaman Nişancı'da falan, pazar sohbetinde ben onun yanına denk geldiğim zaman, işte benim sağ Abdullah Hoca, Allah sünnetler Allah şifa afiyet versin, hocamız hasta. O amini yavaş dedikleri zaman, ben de şimdilik aynı kafadayım da tabii, kızıyorum size bazen ya, ne biçim amin diyorsunuz, bir, bir amin deyin, patlatın ortalığı falan. O da Abdullah Hoca'da böyle amin zayıf gelince falan, e millet zaten gece kalkmış, üçte teheccüde, e, olmuş saat sabahın 9'u, 10'u. Ta 3'den 9'a 10'a kadar zikirde millette. Tabi artık Amin'i biraz da gevşek deniyorlar. Kimisi de hassasiyeti de falan. Sesi yükseltelim falan. Abdullah Hoca böyle şeydir, ilancıdır falan. Ondan sonra Amin başladıkları zaman o da böyle İçimizden diyelim yani o da sesin, sesli söylüyor ama o da ona muhalefet ediyor. Böyle bağırmayın ya. Naksit-i zikir gizledir. falan şimdi o kadar hassas yani. Ama böyle bir iç çekti böyle falan. Halbuki öyle hareket yapmaz, sesi çıkmaz. Dedik ne oldu hocam dedik. Hastam mı oldun, ne oldun falan. Böyle gösterdi şeyi, çilalamayı. Hi, biz yine bir şey anlamadık. Allah Allah adamın biri yanlış mı yapıyor orada falan. Cık, ne var orada falan. Böyle yaptı falan. Dedi bak dedi kalp aynı böyle dedi. ''Evladım'' dedi, ''Kalp aynı, böyle'' dedi, bak. nasıl'' dedi, ''cilalıyorlar onu şimdi'' dedi. ''Biraz cilalamazsan nasıl'' dedi, ''paslanıyor'' dedi, ''nasıl kirleniyor'' dedi, görüyor musun? ''Ne olacak bizim imanımız'' dedi yani. Oradan onu görerekten, efendim, biz camide böyle bir olay görsek, ''Aa, müfettiş gibi, oraya bakarız, buraya bakarız.'' Adama deriz ki, ''Şurasında biraz pas kaldı, orayı hele bir iyi yap.'' Ya adam neyi düşünüyor, bu kalpler demir pas tuttuğu gibi paslanır. Cilası nedir ya Resulullah? Zikrullah ve tilavetul Kur'an. Allah'a zikretmek bir de Kur'an tilavet etmek. Zikirle Kur'an o pası sildirir diyor. Ama tabii zikirde rabıtası olursa çok müfit olmaz. E, sevap kazandırır, mukarribattan olmaz. Mürşitsiz yapılırsa pek yani başarılı olmaz. Her şeyi ehlinden öğrenmek lazım. En ince meslek Allah'ı zikretmektir. Burada bir makarna yapmanın bile üstadı vardır. Bir muhlama yapmanın bile erbabı vardır. İnsan her şeyi erbabından öğrenirse lezzetli bir iş çıkarabilir. Kendi kafasına yaparsa malzemeyi de heba edebilir. Onun için Efendi Hazretlerimiz hep derdi. En ince meslek zikrullahtır evladım. En ince meslek. Bu ne kuyumcuya benzer ne pırlantacıya benzer. Adam en iyi pırlantayı getirmiş. Yani tozu bile para. Kehribarın tozu bile para. Ondan sıkmak kehribar yapıyoruz. Yani tozu tozu. Tozları para. Dolar lan yani. E şimdi bu en ince meslek. Burada malzemeyi zayi etmeye gelir mi? Sen şimdi kaç milyon dolarlık bir pırlanta. Lekesiz, pürüzsüz gerçi bilmem ne. Efendim bir işlem yapayım derken lakdadak ortasından bir çatlatırsan o taş kaç paraya düşer? En ince meslek zikrullahdır evladım. Efendim en kaba mesleklerde bile üstad lazımsa, usta lazımsa zikrin usulünü öğretmekte mürşitsiz olur mu evladım? Ya Allah'a zikretmek, Kur'an tilavet etmek o zaman kalplerin cilası, e, pası gider buyurur Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Onun devamlı zikir, kelime-i tevhid dilden düşmemeli. Ondan sonra efendim ara ara devamlı hatıra getirilmeli. Sübhanallah ben de Bizim hafız demin ses deneme yapıyorum. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Mübarek adam desene. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ne güzel deneme değil mi şimdi? Bir, iki, üç bu bir denemedir. Hafız'ı sevdiğim için takılırım ona ya. Bir de yeni damat olduğu için efendi baba haladır efendi yeni damatlara çok takılırdı yani. Onun için şimdi kardeşim e, devamlı zikre alıştıracaksın. Ağzına zikri alıştıracaksın ya. Bana öyle diyor. Hoca bir ses ver bakayım o polloy'un. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ya. Yani. Ne ses vereyim ses verirken bari bir zikre diyeyim. Bari bir Allah diyeyim. Bir şu Allah mizanı doldurur. Çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi nereyi doldurduk abi? cebi bile dolduramadık bir kuruş para vermezler yani adama onun için hep zikir tilavetül Kur'an Kur'an okuyacağız Mevla'ya yalvaracağız dua yapacağız He Mevla, bakacak ki bu kulum benden gaflet etmiyor beni hiç unutmuyor ve imanından endişe ediyor imanlı ölmek için her şeyini feda edecek bir tavır sergiliyor ama ben imanımı anamdan babamdan kalma Müslümanım işte hasbelkader Müslümanız hasbelkader. İmanımı da kaybedersem çok da önemli değil. Ya şunu konuşma dinden çıkarsın bak şöyle hareket yapma mürted olursa aman o kadar da ince değil falan. ha o zaman sen demek ki gavurda olsam önemi yok diyorsun yani. E böyle adama da Allah imanını bağışlamaz. İnsan imanı muhafaza edecek. Bütün bu dersler iman dersleridir. Çünkü biz burada şimdi meleklerden bahsedeceğiz. Birkaç hadis şerif okuyacağım. E bunlar hep amen tübillahi'den sonra ve melâiketî Allah'a imandan sonra meleklere iman desin. Şimdi melekleri tanımadan meleklerin nesine iman etti? Ondan sonra kalkacaksın diyeceğim melekler dişidir haşa. Ondan sonra diyeceksin melekler de evlenir haşa. Ondan sonra diyeceksin meleklerin çocuğu var haşa. E yani onun için bunların hepsi imandır. Ey kardeşim gel bir saat iman edelim. Bu ne demek? Bir saat imandan bahsedelim. İman meselelerini konuşalım ki imanlarımızı canlı tutalım, taze tutalım. Buyurun, buyurun. Bir kelime-i tevhid ile imanlarımızı tecdid edelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala. Bak, kaç dakikadır bu kelime-i tevhidi okumadık, o kadar paslanmıştı. Şimdi pası gitti. Efendi Hazretleri Kaddesi Allah'a şükür şeyhimiz, pirimiz Allah başımızda nefsir etmesin, yokluğunu göstermesin o koca sultan. Bak o hep böyle derdi. Bir dakika sonra yine paslanır derdi. Bir dakika sonra bir daha söyledin yine tazelenir derdi. Bir dakika durdun, iki dakika durdun. He, onun için mübareğin hep dili, hep zikir. He, millet oturur konuşur eder, bakarsın Efendi Hazretleri dili damağını verir. Kalbi ate zikir. Ama adam son kelimeyi tevhidi ne zaman söyledin desen bazıları hatırlamaz ya. Zaten adam namaz kılmıyorsa ette hayatı okumaz. Ette hayatı okumayorsa eşhedü okumaz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulullah. E şimdi adam, cumadan cumaya giden adam, bir etteha yahut bir eşhedü okuyacak falan. Bu adam arada bir de yüz kere kelime-i tevit okur mu? Adam zaten namaz kılmıyor. Ne kelime-i tevit okuyacak ya? E son efendim Allah, ne zaman Allah dedin? Ya vallahi birine kafam bozuldu Allah belanı versin dedim. Onu bil yani demiş sen ona. Bir de alışmışlar herkese Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Er Gevura da gidiyor Allah razı olsun diyor. Tövbe yarabbim. Yani Allah razı olsun da o kadar kolaylaşmış ki. Müslüman mı, kavur mu, bilmem ne mi? Hiç belli değil. Adam orada önünde şarap var, o ona Allah razı olsun. Kardeşim bir bak adam ne içiyor, ne yiyor, ne oluyor? Herkese Allah razı olsun denir mi? Allah kafirden razı olur mu? Küfürden razı olur mu? Masiyetten razı olur mu? Günahkardan razı olabilir, tevbe nasip ediyor ama... Günah işlediği anda selam bile verilir mi? He? Masada içki olana selamun aleyküm denir mi? E? Allah razı olsun nasıl denir o zaman? Alışmışlık ağzımız belepele sen gibi. Herkese Allah razı olsun. Bozuk para gibi Allah razı olsun'u da harcıyoruz yani. Adam, Allah demiyor ya. Tevhid okumuyor, zikir okumuyor. Bir şey yok. Yani beş vakit namazı kılmayan da zikir olmaz ki zaten. Beş vakit namazı terk eden imanlı nasıl kurtarır bilmiyorum. Benim bütün okuduğum kitaplarda zor kurtarır diyor. Birçok namazlı abdestliler bile kul hakkı yediğinden, zulüm yaptığından imansız ölüyor da hepten namazsız abdestsiz de nasıl kurtaracak? Ha Biz kimse hakkında kafir öldü diyemeyiz. Son nefesinde ne durumda gittiğini bilemeyiz. Onun için bir Müslümanın da Müslüman olduğuna Hüsnü zan ederek cenazesini kılıyoruz. Belki son nefeste yavur olursa da Allah bize sormaz. Çünkü neden sormaz? Yaşantısı ve Müslüman olduğunu bildiğimiz için bize bir şahitlik hakkı verilmiş. Bu hüsnü Dolayısıyla hiçbir ölen hakkında biz vallahi Müslüman öldü diye yemin edemeyiz. Vallahi cennetliktir diye yemin edemeyiz. Vallahi şehittir diye yemin edemeyiz. Canını verdiği nokta Şehitlik hadislerinden bir müjdeye dahilse, o hadisin hükmünce bu amelde ölen şehittir. Dolayısıyla bunun da şehit olduğuna hüsnü zan ediyoruz. Şehittir derken hüsnü zandır bu. Ama bir kimse, bir kimsenin şehit olduğuna yemin edemez. Anada mı? Yemin edemez. E cennetlik olduğuna, aşere-i mübeşşeredir. Sahabe-i kiram hazaratının cennetlik olduğu ayetle sabittir. Hudeybiye ehli cennetliktir, Bedir ehli cennetliktir. Bunlar hmm. ayet hadis var. Ayet hadisin hepsi vahiydir. Allah bildiriyorsa cennetliktir, cennetliktir. Ama senin benim hakkında, hiçbirimizin hakkında ayet hadis yoktur. Onun için kimse kendisi cennetlik olduğunda itaat emediği gibi. Ölmüş bir Müslümanın da ne kadar salih olsa, ne kadar veli olsa hüstü zan edebilir. Yoksa yemin edecek kadar ciddi konuşamaz. Bunları bilmek lazımdır. Onun için biz devamlı imanımızı taze tutmaya. Bir dakika geçti, bir dakikalık kir gelir. Hele bir gıybet ettiysen, hepten sipsiyah gelir. Bir de iftira kattıysan, zift karasına döner. Kalp bir anda, bir anda. Yeniden istiğfar edeceksin, tevbe edeceksin. Kul hakkına girdiysen, gıybet ettiğinden helallık isteyeceksin. İftira ettiğinden helallık isteyeceksin. Malını bilmem aldıysan, malını iade edeceksin. Bunlar ayrı meseleler. Bunlar zaten mecburidir. Bunlarsız Allah'ta affetmiyor. Kendi hakkını affeder ama kul hakkını senden sorar. Onun için devamlı kelime-i tevhid, devamlı istiğfar dilden düşmemeli ama dilde de kalmamalı, kalbe inmeli. Çünkü alışkanlık haline gelip devamlı dilden gelirse, kalbe inmezse o da muteber değildir. Onun üçündür ki, biz Mevla'mızın buyurduklarına, sevgili Hazreti'nin duyurduklarına sallallahu teala aleyhi ve sellem şeksiz, şüphesiz iman etmişiz. Bu imanımızda Rabbimize emanet etmişiz. Ey Allah'ımız, biz bu sohbetimizde bu kardeşlerimizle beraber kadınlarımız da aşağı katta dinliyorlar. Dünyanın neresinden de dinleyenler varsalar hepimiz seni şahit tutuyoruz Arşını taşıyan hamele-i arş meleklerinde şahit tutuyoruz Cümle melaike-i kiram ki ne kadar çokturlar şimdi hadisleri okuyacağız Cümle melaikeni de şahit tutuyoruz Ve cemiyat halkı ke, yarattığım yarattığın bütün mahlukatını Efendim e, Canlısını, cansızını, karıncasından filini, insandan cinini Her birerlerinde şahit tutuyoruz bütün yapraklara, topraklara varıncaya kadar bütün yarattıklarını da şahit tutuyoruz. Şüphesiz sen eşi, naziri, benzeri, şeriki, ortağı olmayan bir olan Allah'sın. Celle şanuke ve celle celalü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulundur ve rasulündür. Ya Rabbi bu şahitliklerimizi kabul eyle. ''Ve mahşerde bize şefaat etmek üzere bütün mahlukatını şahit eyle.'' Amin. Amin. Bak, yedi taş kurtardı adam, yedi taş. Arafat'ta çıktı, yedi taşı eline aldı, yedi taşı şahit tuttu. Şeytana atmak için olan taşlardan da topluyoruz ya müzdelife'den. O taşları veyahut Arafat'ta ayrıyetten, o şeytana atmak için ki değil, Arafat'ta içine geldi, Yedi tane taş aldı. Ey taşlar dedi, ben sizi şahit tutuyorum. Ben burada Arafat'tayım, ihrama girmişim, Allah'a iman etmişim, haccına gelmişim. Allah birdir, şeriki yoktur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun kuludur ve Rasûlüdür sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ne oldu? Bu adam vefat etti. Vefat ettiğinden sonra âlem-i manada görüldü. Çok kıymetli eserlerde bunun kaynağı var. Ve... Adamın amellerinde bozukluklar olduğu için cehenneme gönderildi. Cehennemin her kapısında koca bir kaya gibi o taşlardan biri geldi. Onu ateşe koymadı. Niye? Arafat'ta bizi şahit tuttu imanına diye Rabb'i dediler. Onun için o dua çok önemlidir. Allahü veenni üşhiduke ve üşhidü hamelete arşike ve melâike teke ve tümخلقı, biânk a, axt bi Allah, la ilahe illa axta, wahdakelâ şerikelak, ve axt Muhammede, abduk ve rasuluk. Kaç kere okunuyor bu? Dört kere. Bir kere okursan, yaptığın günahları da, o gün yapacağın günahları da bağışlatıyor otomatik. Ebu Davud hadisidir, sahih. Dört kere okursan, dört şahit yerine geçiyor. Bunu okuduğun gün ölürsen veya akşamdan sonra okuduğunda, okuduğun gece ölürsen vücudunun dörtte dördü cehennemden azat olmuş olarak gidiyor. Bir kere okuduğunda dörtte birini azat ediyor. İkincide vücudunun dörtte ikisini cehennemden azat ediyor. Üçte üç, dördüncüde dört şahit yerine geçiyor. Nasıl ki dört şahitle adamı idama gönderirsin. Nasıl ki dört şahitle zinada rejim cezası uygulattırırsın. Dört şahit nasıl şerahatta muteber? Allah'tan, meleklerden, mahlukattan daha büyük şahit mi olur Allah'tan? Ve kefâbillâh-i büyük şahit Allah Celle Celaluhu! Onun için bu duayı, bu şahadetnameyi, dört kere işhad duasını okursan, okuduğun günde ölmek nasip olursa, cehennemde yerin yok! Dörtte dört beraat almışsın, dörtte dört! Allah Allah. Nasıl oluyor Hoca Efendi ya? Dörtte üçümü kurtardım da dörtte birim kaldı. Nasıl oluyor? İşte ne bileyim kafam, vücudum bilmene kurtulur. Bacağından tutar. Bacağından dizine kadar. Dörtte ne kadar. Oradan yakalar ateş. Dört okuyanın diyor. Tırnağa bile girmez diyor. Bu hadis-i şerif nerede geçiyor? Ebu Davud'da geçiyor. En sahih kitaplarda. Evet bu duayı okuma gayret edelim inşallah. Bir beraber bir okuyalım bir kere de. Yani dört okumamız lazım esas da bu gece ölürsek kurtarırız. Yarına yeniden okumak lazım. İşte ya bugün kahvaltı ettin. Yarın hanımdan kahvaltı istesen hanım dese ki dün kahvaltı verdim ya. <gülüyor> ne dersin? Ya hanım bugün yine kahvaltı vereceksin. Da. Yaşıyoruz ya. Kurşit Efendi öyle derdi rahmeti. Yaşıyoruz abi derdi ya. Yaşıyorsun yiyeceksin de bir kere okumuş dörtte dört berat almış. O kadar kolay değil. Mevla'yı her an her sabah akşam zikredeceksin. Bu dua. Hiçbir tane merak edip de bu dua hangi kitapta yazıyor, hangi sayfada yazıyor bir soran var mı? Şimdi desem ki şuradan gidene bir kilo altın veriyorlar. Herkes burada bekler çıkmadan hocam bana da söyle. Çünkü ahiret veresiye, dünya peşin. Yarım kilo kıyma için iki tane kemiği, kemik suyuna çorba yaparım diye, çoluk çocuğa yediririm diye, tabii iyi niyette onlar da çoluk çocuğu düşüyor insanlar ama, onun için kuyruk olsa, Fizan'a kadar kuyruk olur da yarım kilo kıyma, az para mı bedava alacağım diye bu soğukta durur da, cennete gitmek, cehennemden beraat almak için bir duayı bir kere okumaz. Bu iman zafiyetindendir. Dünyaya nasıl inanmışız, ahirete ne kadar inanmışız? İnsan değer verdiğine neye göre değer verir? İnancına göre değer verir. Şu ulemanın, evliyanın zikir ve ibadete düşkünlüğüne bak, bir de bizim gevşekliğimize bak. Ama dünya işlerimiz önemli olsa hiç gevşeklik eder miyiz? Hiç uyuya kalır mıyız? Hiç uçağa kaçırır mıyız? Hiç bileti kaçırır mıyız? Hiç puanı kaçırır mıyız? şimdi millet girdi Nimet abla kuyruğuna. Piyango piyango cehennemde en büyük hisseyi almak için kuyruk oldular. Kumar'ın daniskası. Yaşar Nuri bile bunu bunu yapmayın diyordu. Düşün Yaşar Nuri bile ya. Vallahi billahi ya. Yaşar Nuri bile artık bu kadar da olmaz dedi ya. Valla <gülüyor> valla valla. Anlarsın. Ne, ne demek istediğimi anlıyorsunuz yani. Şimdi bir millete bak, cehennem kuyruğuna bekliyorlar, cennet bedava gelmiyorlar. Bu duayı okumak kaç para? Kaç para şimdi okuduk bunu? Buyurun okuyalım. Allahümme, Allahümme inni, inni üşhiduke, üşhiduke ve, üşhidu, ve üşhidu hamelete arşike ve melaiketeke ve, ve, ve cemiha halkike bianneke enta allah la ilahe illa ente wahdaka la sharika ve en muhammeden, muhammeden abduka ve rasuluka işte 4'te 1'i kurtardık şimdi bu gece ölürsek 4'te 1'i kurtar bu kadar sahih hadis yemin edebilir misin Vallahi Müslümansan, Müslüman olarak okuyorsan yemin ederim münafıksan. Ben ne yapayım kardeşim? Müslümansan bu hadiste sahih, onda hiç şüphem yok hadiste. <gülüyor> evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyler mi? Bunu üçleyeceğiz. İşte arada dersin arasında bunu çıkana kadar dörtleyelim. Belki içimizden bu gece bir ölen olur. Adam cehennemden kurtarır ya. Ne bilelim kim ölecek? Olabiliyor yani. Adam sohbetten çıkıyor, ölüm haberi geliyor. Geçen beni Afyon'dan ziyarete geldi. Bir heyet, içlerinden en genç olanı ölmüş. Dediler ki, hocam seni ziyarete gelenlerden birisi öldü. Ben de zannettim bir şişmana, böyle iri yarı biri var, çok da şişman falan herhalde sıra ona gelmiştir dedim. <gülüyor> dedim, o felanca mı öldü? Yok, ne oldu? En genç olan öldü dediler. Yapma ya dedim. Resmini de atın bakayım çünkü biraz 5-10 kişiydiler, resmini atın. Allah Allah, sapasağlam çocuk civanım. Allah rahmet eylesin, kabrin nuru eylesin, tak sıratını elet. Tak kalkmış, afyondan kalkmış gelmiş, beni de bir adam zannetmiş işte. Hocaya gideyim demiş yani, ziyarete gelmiş. Ben de ziyarete gelen niye geliyor? Ben para vermiyorum. Yemek de vermiyorum, baklavada dağıtmıyorum, bir şey vermiyorum. Gelmiş adam Allah için demiş, hocadır demiş, gideyim demiş yani. O Bu tabii mühim bir şeydir, Allah için sevmek birbirimizi hoca olmak şartı da yok. Allah için ziyaret eden affolur yani. Hoca olma, Müslüman Müslümanı Allah için hasta ziyaret eden bu çok önemli. Yani. Hastalara da ziyaret edelim, gidelim ondan sonra. Çok hayır yapalım, Müslümanları arayalım, soralım ondan sonra ne bileyim. Hayır, hayır, hayır. Zerre kadar hayır Mevlaza etmek. Men ya'mel miskale <gülüyor> dırre hayran yara. Men ya'mel miskale dırre Şarran yara. Allah bütün şerlerimizi mağfiret eyleyip hasenata tahvil eylesin. Hayırlarımızı da kat kat artırıp ziyade eylesin. Amin. Çünkü Mevla bunu vaat ediyor. Bazılarını sevaplarını kat kat artırıp bazen günahlarını silerim buyuruyor. Bazılarını da sevaplarını iptal ederim. Onları mahvederim diyor. Çünkü şirk yapar, mürtet olur. Allah muhafaza etsin. İmandan sonra e, irtidattan Allah'a sığınıyoruz. Celle şan ve celle celaluhu. Allah'ımızı imanımıza şahit tutuyoruz ve Rabbimiz tebaraka ve teala emanetleri zayi etmediği için Rabbimize tevekkül Bilmiyorum. ediyoruz. Güveniyoruz ki bizi kafir olarak öldürmeyecek. Nasıl ki Müslüman olarak yarattı, Müslüman olarak yaşatıyor. Hüsnü zan ediyoruz ki bizi Müslüman olarak öldürecek. Cümlemize müessereyiz. Amin Allahu Şimdi Beyhakî rivayet ediyor İbn Mesud radıyallahu bu, e, bu hadis-i şerifte Ma'afis semavât semaun göklerde yedi katta bir kat gök bile yoktur. Minha mevdu'un yedi kat göklerde yedi kat göklerin ne kadar geniş yedi kat gökler ya. Yedi kat gökler bu dünyadan yeryüzünden geniş. Çünkü gök yeryüzünü kaplamış. Böyle. ikinci kat birinci katı kaplamış. Onun için yer diyorsun efendim yani bir şeyi kaplayan ondan büyüktür. Anladın mı? Kürsü gökleri kaplamış. Kürsü ondan büyük Arş kürsüyü kaplamış. Arş kürsüden de büyüdü. E, gökler yedinci kat altıncı katı kaplamış. Soğanın zarları gibidir. Altıncı e, kat beşinciyi kaplamış. Böyle geliyor. Birinci e, katta dünyayı kaplamış. Allah Allah! Şu dünyada kaç karışlık yer var? Yani denizleri de hesaba kat, kar, karadan say diyelim, denizleri de düzlük say, bütün dünyayı, kaç karışlık yer var? Onu bile hesabını bilmezler ya. Tabii yüz ölçümü, yüz ölçümü bir şeyler söylüyorlar. Şimdi ondan sonra yüz ölçümleri de değişiyor. Buzullar eriyor, kıtalar kayıyor. <gülüyor> ondan sonra bir taraf depremde göçüyor. Ondan sonra yeni bir sayım yaptınız. Her dakika bunu mu sayacağız arkadaş? E kardeşim dünyayı sen yönetmiyorsun ki Allah yönetiyor onun için. Senin sayımın muteber değil yani. Hangi sayım? Yüz sene evvel saysalardı, yüz ölçümünü bilmem nesini, su'na kadar, karana kadar, hepsi bir karışmıştı. karışmıştır şimdiye kadar. Ne, bir depremde acayip olaylar oluyorlar. Bazı kere ada çıkıyor, oradan ayrılıyor, ada olmuş yani. Onun için göklerden hiçbir katta bir karış yer yok. Mina mevdu'un, bir yer yok. İlla aleya, her bir karışta. Bak şimdi şu masa, önümde kaç karış var? Kaç karışlık yer var? Kaç ayaksa var, Kaç baş var. Her alınlık yerde, her ayaklık yerde böyle ve alâ cebetü melekin ya bir meleğin anlı var, bak, bak, bak bütün göklerde ya, bir meleğin anlının olmadığı yer, ya bir meleğin anlı var, anlı ne demek? Secdede. Ev kadema ya da bir meleğin iki ayağı var. Ne demek ayak, ayakları var? Kıyamda. Namazın kıyamında. Bizim kıldığımız namaz, meleklerin toplu ibadetlerinden alınmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraç gecesi gördü. Kimisi rükuda, kimisi secdede, kimisi kıyamda. Bunlar ne yapıyorlar? Beyan etti. metinle de bundan nasip olsa, bu ibadetlerden Allah bize de nasip etse bir namaz verildi. Meleklerin bütün amelleri o namazın içine. Allah Allah. Namaz kılan göğü yeri ibadet doldurmuş olur. Namaz kılmayan göğü yeri günah doldurmuştur diyor. Sümve Karay'a sonra ayet-i okudu. Sa'ffat suresinin 65. ayet-i kerimesinde. Ne buyuruyor? Ve inna le nehnus Meleklerin sözü geçiyor Kur'an'da. Melekler diyorlar ki, elbette biz Rabbimizin huzurunda saf saf dizilmiş namaza durmuş kullarız. Şüphesiz muhakkak biz Rabbimizi devamlı tesbih eden, tesbihle meşgul olan, onların çok çeşitli tesbihleri var, tesbihle meşgul olan kullarız. Bu ad-i kerimeyi okudu. İbn-i Mesud Rabbuyallahu Teala. Şeyvan burada ezker esker kitabı, kırmızı kabuklu. Kırmızı kaplı kitap var ya benim kırmızı kaplı. Esker ha. Lan varsa sayfasını bulsun Hoca ben duamızı. Sonra Said ibnü Cübeyr radıyallahu teala tabiinin ulularındandır. 40 42 mi 43 o yaşlarda ulemanın en büyüdür. Haccacı zalim şehit etmiştir onu. Haccacı zalim çok sahabeden, tabinden insanları şehit etti ne büyük zalimdi. Saîd bin Cübeyr de radıyallahu anh dedi ki: "Allah sana benden sonra kimseyi öldürmeyi nasip etmesin. Ben son olayım." dedi. Haccac ondan sonra bir gün, iki gün içinde hiçbir hastalığı yokken triltirilti titreyerek öldü gitti. Saîd bin Cübeyr. Onun için Haccac'ı mana aleminde görenler sordular: "Ahiretteki durumu nedir?" Dedi ki, her öldürdüğüme karşılık e, bir kere öldürüldüm. Yani ölüm acısını tattırıldım. Said İbni Cübeyr'i öldürdüğüm için iki kere öldürdüler ben dedi. Said İbni Cübeyr şehit edildiği zaman dünyada ondan büyük alim yoktu. Ve bütün dünya onun ilmine muhtaçtı. Ama bir zalim yönetime gelirse... Öyle ulema, evliya, sahabe tanımaz. Allah zalim zorba yöneticilerden vatanımızı, milletimizi, cümlemizi, Müslümanları muhafaza eylesin. Ya ne zalimler geldi geçtiler, ne dara ağaçları e, kurdular, ne kadar ulema, evliya astılar, kestiler. Ya ondan sonra Kemahlı Abdullah Efendi Hazretleri'ni ölümü, e, idamı çıkmış mahkeme kararı İstiklal mahkemesinden Mubarek zaten eceliyle ölmüş gömmüşler mezardan çıkartıp bir daha astılar ya ne zalimler gördü bu memleketler haccacı zalimlerin yolunu izleyenler var müslümanlara düşman olanlar var bugün fırsatı eline geçirse beni kıtır kıtır kesecek düşmanlarım var ben onlara ne yaptım? Ben onlara ne yaptım? Yemin ediyorum kıtır kıtır keser. Niye? Din düşmanı çünkü. Din düşmanı. Ehli sünnet düşmanı. Mezhep düşmanı. Ya ben biliyorum onları. Bazı şeylerde belli oluyor. Yorum yapıyorlar sitelerde. O yorumlarda. Uuu. Allah Allah. Nasıl böyle benim aleyme? Ben ne yaptım? Babasını mı kestim? Tavuğuna mı kış dedim? Benim kime ne zararım var? Ama Allah düşmanları var ya bu memlekette. Din düşmanları var ya. Oranı da hiç azımsanacak kadar değil. Yani 10-20 çıkar. %10-20 çıkar yani. %10-20 ulemayı, evliyayı kessen rey verir ya. Şu anda bile rey verir. Kesin de bunlar de. İdam kaldırıldı diyor. Özgecan'ı tecavüz edip kesen caniye idam yok, öbürüne idam yok, berikine idam yok. Dün, evvelsi gün orduda olan hadisedeki kızcağıza, yavrumuza Allah rahmet etsin, kabrini nur etsin, seyyahatını mahvetsin, ha, onu öldüren, katleden cani... efendim. İdam konuşuyorsun, herkes bir dikenleşiyor. Samimi söylüyorum şu anda idam getirilsin mi diye bir teklif sunulsa, bu katil, tecavüzcü, ırcı, kitapsız, namussuz eşkıyaya rey vermeyenler, cübbeli idam edilsin mi deseler, edilsin diye rey çıkacaktır. O kadar beni sevmeyen var. Beni değil... Şu anda 97 yaşında Mahmud Efendi Hazretlerini bile idam edesimi desen ona bile acımaz öyle din düşmanları var bu memlekette. Onun için Müslümanlar bölünmeyelim, bölünmeye fırsat vermeyelim, çekişmeyelim, gücümüz gider, gücümüz gider, kuvvetimiz azalır, din düşmanları devreye girer, yönetimlere gelirlerse samimi söylüyorum, Müslüman bırakmazlar, çok kim beslediler? Bölünmeyelim, bölünmeye fırsat vermeyelim. Hiçbirimizin istediği düzeyde mahza hayır denilebilecek bir ortam yok. Çünkü laik sistemde zaten şer'a kuran sistemi değil. Ama burada Müslümana en ziyade yar olan, yaran olan, dost olan kimse Allah onları muvaffak eylesin, Allah onları muhafaza eylesin. Allah onları galip eylesin, Allah onları aziz eylesin. Müslümanları bölünmekten muhafaza eylesin. Ya şimdi bu memlekette yüzde 99.9 Müslüman diyorsun da dünya kadar adamda ben inanmıyorum Kur'an'a Allah a diyor yani. Şimdi 99.9'u mu kaldı? Bu kadar kafirim diye alenen söyleyen var. Sen bunlara niye Müslüman diyeceksin? E zaten şu anda nüfus kağıtından üyelikten Müslüman şeyini de kaldırdılar. Niye? E, rahatlayayım diye. Adam dedi ki niye beni Müslüman diye buraya damgalıyorsun? Anam babam Müslüman diye. İmamın dediği gibi iki rekat namaz kıldırdık şurada diye Mehmet'in de Müslüman mı zannettiniz dedi yani. Ona döndü ya. Rüzgar oradan eserse oraya gidiyor. Buradan sesi buraya geliyor. Millet bu halde. Onun için tehlike büyük. Tehlike gö göz göre göre geliyor. Göz göre göre. Müslümanların... Nefislerini kıdıklıyorlar, tahrik ediyorlar, Müslümanların zayıf noktalarını buluyorlar, onu ona daldırıyorlar, bunu buna daldırıyorlar. Efendi Hazretleri öyle derdi. Koltuklar sizin olsun, sandalyeler sizin olsun, makamlar, rütbeler sizin olsun. Bu Mahmud derdi kendisine, kardeşe Allah'a şükürler. Bu Mahmud hala bekçiliğine razıdır, hala bekçiliğine. Halalarınızı temizlerim derdi, hizmetçiniz olayım derdi. Ne olur derdi, ne olur? Bu İslam'ı yaşayalım, yaşatalım derdi. Ben bir şey istemiyorum derdi. Onun için, ya diyeceksin ki kardeşim, kim başa geldi, kim... Şu, şu olmuş, şu makama gelmiş, şu börek Bana ne ya? E, ya? Ben de adaydım. Olmadı, tam olmaz. Beni niye seçmedi, bana ne... Diyecek? Ya bırak bu banaları be. Eneleri ya? Kardeşim, vatan gidiyor, memleket gidiyor ya. Gavurlar az daha istila edecekti, az daha bölünüyor. Bu kadar büyük bir mücadele veriliyor. Şimdi burada bölücülük yapmanın zamanı mıdır ya? Müslüman müslümanın gücünü azaltırsa kime yarar? Şer cephesi ittifak ediyor. Efendim, hayır cephesi bölündükçe bölünmeye doğru gidiyor. E bunu buna Allah razı olur mu? Bu şeytanın istediğidir. Onun için Rabbim Tebaraka ve teâla. ehli sünnet vel cemaat Müslümanları her konuda ittifaka malik eylesin. Amin. Birleşmeyi nasip eylesin. Görüş aydınlıklarını izale eylesin. Yoksa din düşmanlarına fırsat verirsek Allah muhafaza eylesin. Kardeşim onun için Said İbni Cübeyr'den geldim buraya radıyallahu anh etmiş bu hadis-i yani bak haccacı zalim yönetime bir zalim gelince dünyanın en büyük alimini hiçbir şey yapmayan adamı gidiyor kesti. Hazreti Enes'e de kesecekti. Ama o zamanki halife Hazreti Enes'e bir şey yapmasakın dikkatli ol diye ona mektup yazmıştı devlet reisi. O mektuptan dolayı bir şey yapamadı. Dedi ki o bana dedi Emirül Müminin dedi mektup yazmasaydı bak sana neler edecektim dedi. 90 yaşında Hazreti Enes 90 100 yaşına yaklaştı. Hazreti Enes'i çağırdı. Hazreti Enes dedi ki radıyallahu taala. Ne diyorsun dedi ya? Sen dedi benim aleyhime konuşuyorsun. Konuşurum tabii dedi. Sen dedi, Allah'ın düşmanlarını aziz ediyorsun, dostlarını zelil ediyorsun. Sen Allah'ın düşmanısın dedi ya. Bak şuna hele ya dedi, bütün milletin huzurunda bir daha rezil oldu yani, tabii bu sefer hiç yediremez. Seni dedi, öyle bir öldürürüm ki kimseye öyle bir öldürme biçimi yapmamışım dedi. Senin dedi, beni öldürebileceğini bilsem zaten sana ibadet ederim, Allah'a bırakırım dedi ve hiç biçim konuşuyorsun? Sana bu cesaret nereden geliyor dedi? Ben Resulullah'tan bir dua öğrendim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem bu sabahta onu okumuşum dedi. O duayı okuyana akşama kadar, akşam sabaha kadar hiçbir sultan, zalim, cebbar asla bana yolun yok. Bu sefer tahttan indi. Böyle dizlerin üzerine oturdu. İmanı da var ha. Zalim dedik, dedik. kafir demedik. Niye hacı, hacı kafir demiyoruz? Kafir değil. <gülüyor> ne zalim adam. Ondan sonra hemen dizlerinin üstüne oturdu. Hazreti Enes'in dizinin dibine böyle sıvışmaya başladı. Böyle sürtünmeye başladı. Ne olur dedi o duayı bana da öğretir misin? Bak yine peygambere inandığı için duayı öğrenmek istiyor ki kendi de kurtulmak için. Bu değişikli adam açıcı zalim ya. Dedi sana dedi öğretmem dedi. Sen bir sahabeyi mi keseceksin? Müslümanları mı keseceksin dedi? Bu duayı sana da öğretmem, sen yaşarken başkasına da öğretmem ki dedi, ondan sana gelir dedi. Başkasına da öğretmeyeceğim ki dedi, sen hiç öğrenemeyesine. Bir sinirlendi falan, hadi git ya dedi. <gülüyor> Çocukları dediler, sen dediler, bu adamı bu kadar konuşturdun, 90-100 yaşına adam. Ne cesaret, sen ne oldun böyle ya, senin huyum mu değişti? Siz dedi görmediniz, iki omuzunda iki aslan dedi. Gürlüyorlar üzerime dedi. Dokunsan parçalayacaklar beni. Allah dedi sen biraz herhalde hayal mayal biraz herhalde şey oldu kafan onu diyemezler ona. Onu diyemezler de içlerinden geçirdiler. Onu diyebilirler mi? Zaten sindirim bozuk tam keser adamı yani. Öbürlerini kıtır kıtır keser hiç. Hazreti Enes'e dedi sonra çocuklarına dedi ki yavrum dedi al dedi şu kadar da para dedi keseleri verdi çok yaşlanmış artık dedi. Aniden ölürse dedi Dua da onunla gider dedi. Bu dua bize çok lazım dedi. Onun için dedi ihtiyarı dedi. Belki dedi ben dedi sinirini bozdum dedi. Siz dedi gidin alttan alın, hürmet edin, elini öpün falan. Paraları da yanına koyun falan. Bu duayı öğrenebilirsek hepimiz kurtulduk evladım dedi. Ne adam ya. Çocukları da gittiler. Para var. Hepiniz gidin. Babana da söyle. Hiç kimseye de öğretmiyorum dedi bak. Yanımdaki... Hizmetçime bile öğretmiyorum dedi. Ona gider diye. Öğretmem dedi. O da bir şey yapamadı. Hazreti Enes yaşadı. Hacca onun döneminde öldü. O da bekliyor ki bu çok yaşta Yüz yaşına gelmiş. Ölürsek duayı kaçırırız. <gülüyor> Kendi öldü gitti. Hazreti Enes daha ne kadar yaşadı? Tam vefat edecekti. Hizmetçisini çağırdı. Dedi ki, senin bende çok hizmet hakkın var dedi. Onun için dedi, ben ölürsem bu dua benle gitmesin. Haccaşta dedi, zaten öldü gitti dedi, tehlike kalktı dedi. Ben bu duayı sana öğreteyim evladım dedi, o duayı öğretti. Ondan sonra oğlu da öğredi, o tirmizi Tirmizi'nde geçiyor vesaire. Ama tabii o duanın da 4-5 tane rivati var. Yani 4-5 rivati olduğu için ben yine onları toplamışım. Bu ezkarın ikinci cildi çıkacak, şimdi baskıya vereceğim inşallah. Size geliyorum, oraya gidiyorum, televizyona gidiyorum. Oraya, buraya afedersiniz oturamıyorum. Kitabı bir şey demedim. Baskıya gönderemedim. Size gelmesem olmaz. Ben de insanım, kastayım, yatıyorum, içiyorum, kalkıyorum. İnşallah yaklaşır. Yani bu 31 Aralık gecesi inşallah buraya ikinci cildi gelecek inşallah. Eskihank inşallah diyelim. Allah bana mani vermese gelecek inşallah. Çok çalıştım ona. Orada bütün rivayetleri topladım. Sen diyor sanki ben öyle bir kuvvetli dua istiyorum ki yüzde yüz kimsenin bana yolu olmasın, kimse bana atar yapamasın, gider yapamasın, zarar veremesin, musibet gelemesin, bela gelemesin. Çünkü bir rivayette o var, bir rivayette o var. Dört, beş rivayet, beş, on, yirmi kitaptan topladım. Şimdi bir tanesiyle bile amel etsen olur. Ama rivayetleri toplamak eftaldir. Çünkü Allah'ın zikri ve duası bir sayfa, bir buçuk sayfa. Sonunda altı kulüvallah olan bitiyor. Bir önüne bir kulüvallah okuyor, bir sağına okuyor, bir soluna okuyor, bir üstüne okuyor, bir altına okuyor, bir arkasına okuyor. Altı cihetten de, ihlaslan bitiyor. Mesela o dua şu zamana kadar pek kimse bilmiyor. Herkes Bismillahirrahmanirrahim kolayına kaçıyor. Bismillahirrahmanirrahim onun e, o haccacı zalimlen olan mesele hakkında değil. Bismillahirrahmanirrahim da o duanın içinde var. Ama dört rivatı toplarsan içinde var. Her birinde de yok. Onun için bu işler ince işler. İnce meslekler bu işler. Dünya işine geldin mi, ıdığını dıdığını incelesin, duaya zikre geldi mi? Hoca en kısasından bir şey söyle. Öyle yok. İnşallah amel edeceğiz inşallah ve düşmanlardan korunacağız Allah'ın izniyle. Hazreti Enes'in muhafaza olduğu gibi. Radıyallahu Teala. Yüce Sahamı, Allah şefaatine nail et. Mafis sema mevulun, gökte bir yer yok illa alayi melekün üzerinde bir melek duruyor. İmma sâjidün ya secdededir ve imma kâimun ya kıyamda ayakta namazın kıyamındadır. Hatta ulmes saatü secdedeki kıyamet kopana kadar secdeden kalkmayacak, Kıyamdaki kıyamet kopana kadar rukya eğilmeyecek. Rukudaki kıyamet kopana kadar kavmeye kalkmayacak. Belleri ağrımaz. He? Yaşlanma yok. Yorulma yok. Uykusu gelmez. Abdesi kaçmaz. Gaz sıkıştırmaz. Nohut yememiş gibi, kuru fasulye yememiş ki. Melek bu, melek. Geldik döndük kök lafını açıyor. Bu melekler ne rahat ya, biz ne biraz bir şey yiyoruz abdest tazeledik. Bir daha gel bir daha abdest tazeledik. Ya kardeşim 2 rekat namazı kılamıyoruz diyor ya. Her dakika abdest bekler. ne yapalım? Bizim Burhan İzgi vardı. Allah rahmetlesin. Kabr-i Gelirdi benle sohbetler. Acayip adamdı. Eski İhvan'dan Efendi'yi de gezdi abi sen. <gülüyor> ya kardeşim işimiz dedi yiyip içip abdest beklerdi. Yani devamlı abdest tak. Şimdi dururken böyle işte ekide bir lavabomu şahit mi falan Ev sahibi dedi ya işte bir dakika bekle Hacı abi falan, falan. Ya kardeşim işimizin adı ne? İyi biçim aptalazarım. Çok de, hoş böyle konuşmalar konuşmaları var. Koca sarık, çok büyük sarık sarı böyle. Camiye gider bütün millet ona bakıyor Erenköy'de. Kimsenin de sarık taktığı yok. Ondan sonra şöyle bir minberin oraya geçer. Karşı duvara kadar sarı ha böyle bir atar. Bütün millet ne oluyor Hacı abi falan? Sünneti seniye ittiba derdi. Başlardı sarar sarar. Işte. Kocaman sarık yapmış. Hocalığı da yok. Mübarek adam ya. Senin derdi sohbetleri Niye böyle kalabalık oluyor? Atapazan'a gelirdi benden İzmit'e. Bir ara iyi geldi gezdi benden. Sakal böyle falan. Gören zaten uf. Hani bir hikayesini anlatıyorum ya. Gittim dedi. Memleketine Malatya Pötürge'den. Nüfus müdürüne gittim dedi. Çocuğumun adını yazdıracağım. Dedi ki. Ne koydunuz çocuğunuz adını? Dedi ki Enes. Dedi ki bu Arapçadır. Ben bunu yazma. Cık. Ya kardeşim benim çocuğumu ki mısın? Ben Enes istiyorum çocuğumun adı. dedi. Arap isimleri bilmem ne. Eski zamanı söylüyor. Bozuk. Cık. Ne yapabiliriz dedi? Tamam yazma abi. dedi. Hiçbir şey yazma dedi ya. <gülüyor> Ondan sonra gitti gittim diyor pötürgenin ağasına. Kimse ağ aşiretin. Beni misafir etti. o oh, hocam gel yedirdiler. Içindir. Dedi bir maruzatım var. Dedi nedir? Bu nüfus müdürü böyle dedi gıcıklık yaptı dedi falan. Ya dedi sen git dedi yarın. Bir daha gittim diyor. Adam dedi ya beni niye dedi? Aşirete şikayet ettin dedi. Hocam dedi ya yakışıyor mu sana dedi falan. İstersen dedi Enes ni Malik radıyallahu yazayım dedi ya. <gülüyor> ben de böyle ne hikayeler var. Senin dedi, ben dedi şaşırıyorum senin dedi. Niye dedi böyle? Allah Allah. Böyle millet bir giderdik bir çorba verilen bir şey verirler. Tamam bunları yer. Adam bir de çıkarır bilmem Ya kardeşim bu püsküütler kırık kıraklar bidattır derdi ya. Bunlar sahabe zamanında yok böyle şeylerdi. Adam dedi ne yapayım acaba? abi başka bir şeyim yok. Kardeşim derdi. Kaz eti, tavuk eti bilmem ne eti yani bu şimdi. Ya Hacı abi derdim, niye böyle söylüyorsun? Bizi de zan altında bırakıyorsun, ben zaten bir çorba zor uçuyorum, sen niye? Ben et yemiyorum hakikaten zaten, çoğu şey yiyemiyorum yani. Ya böyle niye yapıyorsun? Ya adama nazım geçiyor derdi. Adam dedi, Hacı abi hiçbir şey yok, bari bir turşum var dedi, güzel bir kurmuşum, onu getireyim dedi. Getir abi dedi, bir turşu yiyip, yedi bir küp turşu ondan sonra. Dedi, vallahi damar iğnesi gibi geldi Hacı abi dedi. Devamlı ondan geziyorduk böyle, biraz da baktım şimdi, mübarek adam ya. Neşeli adam ama herkes anlamaz. Ya mübarek, biz zaten bir yemek istemiyoruz, bir şey istemiyoruz, para istemiyoruz. O da istemez Allah için, zengin adam. Fakat böyle hoş sohbet, muhabbet, arabada gelene kadar konuşturur güldü. Ben dedi, bu kadar hocanın sohbeti dolmuyor da seninki niye doluyor, bunu araştırdım dedi. E dedim, nerede araştıracaksın bunun hakkında? Devlet bilmem ne, istatistik mi yapmış? Ben anlatırım dedi. Niye dedi? Yahu dedi... Arabada gidene kadar iğne vuruyorsun, gelene kadar iğne vuruyorsun. Bu kadar hastalıkla sen dedi çok hasta olduğun halde bu cemaati tercih ettiğin için Allah da sana cemaati gönderiyor dedi. Ben bunun sırrını bunda buldum dedi. Allah kabul etsin dedim, Allah zayi etmesin dedi. Onun için hakikaten buraya gelirken evde yatacak bile halim yoktu yani. Hani derdi yatacak yerim yoktu yani, o kadar hastaydım yani. E şimdi geldim Allah beni konuşturuyor. Neden? Bu millet Allah için gelmiş, onun için. Kimse kimseden para almaya gelmemiş, kız istemeye gelmemiş. E, para toplamaya gelmemişim, bir kuruş para istemem. Ha burada biz Allah için sohbet ediyoruz, sen de Allah için geliyorsun. Mahabet Allah için olunca feyiz geliyor. Feyiz gelince insana sakinlik geliyor. Bu sefer insan tat aldığı işi yapıyor. E, tat almadığın işte baklava yemek olsa adam ağzını açamaz yani. Çünkü heves gelmiyor. İnsan yemek yemeye bile iştah lazım ya. İştah, iştah istek. Bizim isteğimiz Allah'ın dinini öğrenmek, öğretmek. Allah için cemaat olmak, içtima etmek, sonra Allah yolunda dağılmak, evlerimize giderken affolup çıkmak. Hadi bir daha okuyalım. Allahümme, Allahümme inni üşhidüke ve üşhidü hameleti arşike ve mela teke ve tümünüzün Allah'ın izniyle yarattığınız varlıkların hepsi Allah'ın izniyle yarattığınız varlıkların hepsi Allah'ın izniyle yarattığınız varlıkların hepsi Allah'ın Hadis Bu hadis-i şerifler Ahmet ibn-i Hanbel'de, Tirmizi'de, i̇bn Mace'de, Hakim'de geçiyor. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Yani aynı manadalar ama kuvvet için rivayetleri okuyorum. Lafızların, e, Turuk'un taaddüdü, birçok yoldan gelmiş olması manayı teyit ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ettat issemâû ve hukkelâ enteydâ. Gökler gacır gacır, gacır diyor. Yani ses çıkarıyor. Ve göklerin de bu sesi çıkartması gerekiyor. Ona layık olan da budur. Neden? Yükü ağır onda. Hayvan üzerine çok yük yüklediğin zaman, yükü fazla yüklediğin zaman ne olur? Ses çıkarır. Öter. İşte göklerin de yükü çok fazla. Neden? Mâfiya bu Erba'i esâbi'a illâ ve'aleyh melekûn. Göklerde bak Tirmizi Ahmed İbn-i Anbel, en sahih kaynaklarda geçiyor. Dört parmak bak şu dört bunu da katma dört dört parmak bir yer yok üzerinde mutlaka bir melek duruyor. Alnını koymuş Allah'a secde yapmıştır. Dört parmak ya Allah Allah ne kadar Allah'ın çok melekleri var ne kadar Rabbimizin orduları var kurban olduğum Tebâreke ve Teâlâ buyuruyor Âişe radıyallâhu anh'a annemizden Kâle Nebiyyullâhi sallallahu teâlâ Rasûlullah sallallahu teâlâ buyuruyor Mâ fissemâ itdünyâ mevzu kaddebin illâ aleyh melekün sâcizün ev kaimun fe zâlike kavlu teâlâ ve mâ Minna illâ lehû mekâmun ma'lûm ve inâ lehû mekâmun Saffun. Sâffât Sûresi'nin adlerinde her birimizin makamı bellidir diyor melekler Allah'ın ayetinde. Her birimizin makamı bellidir. Makam ne demek? Durduğu yer. Orayı aşamaz, izinsiz. Bizim gibi öyle gezme özgürlüğü yok. Onlar ibadetle görevli. Ama yağmurlarla görevli var, bitkilerle görevli var, her işte görevli var. Ama bütün semanın kadrolu, bütün semanın kadrolu elemanlarının her biri dört parmağı geçmez, yeri bellidir, orayı aşmaz. Hepsi saf saf dizilmişler. Onun için melekler Mevla'nın huzurunda, Mevla mekandan münezzeh, melekler Mevla'yı görmüyor. Sakın yanlış anlamayın, melekler Allah-u Teala'yı görmüyor hiç. Cebrail Aleyhisselam da görmemiş hiç. Melekler Allah'ımızı görmez. Celle -i celle -i. Muhammed Mustafa gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç gecesi cennete girdi gördü. Cennette müminler görecek inşallah. Yani müminler kesin görecek de biz de görenlerden oluruz inşallah. Allah cümlemize ruhiyetini nasip eylese. Amin. Saf saf dizilmişler. sema dünyada bir ayaklık yer yok ki üzerinde secde eden veya kıyamda bulunan bir melek olmaz. Evet. İbn-i Hatim büyük müfesir, Taberani büyük muhaddis, Ziya-i Maktisi büyük muhaddis, El-Muhtara 10 cilt kitap bende de var. Ebu-şeyh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 Sohbet meclisinde zikir mecliste otururlarken sordu ki buyurdu ki benim duyduklarımı duyuyor musunuz? Hiçbir ses yok. Dediler "Maalesef ammi şey ya Resulullah hiçbir şey duymuyoruz." Hiçbir şey duymuyoruz. Sahabe-i kiram dürüst insanlar, doğru koşan insanlar, değil mi? Şimdi olsa Öyle geller çoğaldı şimdi yani ben bir şeyler duyuyorum bilmem ne dese öbürleri de kalkıp onu tasdik için biz de duyuyoruz efendim derler bilmem ne sapık sapık işte. Ki ya o keşfetik cinli şeytanlı adam bir şey konuşursa onlar da onu da tasdik ederler. Ulan desene ki ben bir şey duymuyorum daha işte duymuyorsan du duymuyorum yani. Bana şimdi diyorlar kabirde oturuyorum bir saat iki saat şudur budur adam diyor. Ya hocam ne gördün acaba bir şeyler görüyor musun? E görmüyorum. Allah Allah, ona da beni evliya zannediyor, keşfe açık. Gerçi şunu da söyleyeyim, keşfe açık demek, evliya demek değildir. E Birçok evliyanın da keşfe açık değildir, ben evliyayım da demek istemiyorum. Ama her mümin evliyadır, çünkü biz Allah'ın Müslüman kullarıyız, Allah'ın dostlarıyız. O ayrı dava ama keramet sahibi, keşif sahibi, öyle bir durumum yok. Ama şimdi adam böyle, ya diyor o zaman diyor nasıl oturuyorsun bir saat iki saat? Ya feyiz alıyorum diyorum, bereket, dua yapıyorum, Allah'a yalvarıyorum. Büyük evliyanın yüzü sürmedine bana da bir feyiz geliyor. Ama ben bir şey görmüyorum, görmüyorum. Yemin ediyorum görüyorum desem, ooo, biz de gördük diyecekler. Ha ha, ben rastladım böyle. Bir yerde bir baktım, adamın biri bir şeyler anlattı, gözümü kapadım neler gördüm zikir yaparken, kat bir şerif okunuyordu. On tane birden, ondan fazla anlattılar. Sıra bana geldi, sen de anlat dediler, e bir şey görmedim ya. Deyince tabii en şey duruma ben düştüm, en sıfır duruma. Hiç tarikattan nasibi yok ya, hiç keşfi açılmamış. Ya kardeşim yalan mı söyleyeceğiz ya? Kapat kapat gözünü sık ne kadar sıkarsam sık görmüyorum. Ben zaten bir şey görmek için gözümü kapatmıyorum ki ya. Allah demek için gözümü kapatıyorum. Neydi lan? Sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Benim duyduklarımı duyuyor musunuz? Orada o kadar sahabe var. Bir tanesi dedi mi ki ben de duyuyorum? Atlar mılar ya? Dürüstlük abidesi, şahsiyetler. Ya Resulallah dedi. Hiçbir şey duymuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: İnni iletme yatıt tasma ve ma tulamu ente itta fima fiha mevduu'u kadamin illa alay malekun sahidun wa Şu anda ben göklerin bak gök nere? 500 senelik mesafe, şema tabakaları 500 sene ışık hızıyla bile e en süratli şimdi ışık hızını geçen bir şey bulamadılar. 500 senede gidilemiyor ya. 500 senede gidilir. Ne hızıyla? Soru işareti. En süratli şu anda ışığı buldular. Peki, oranın sesi buraya gelir mi? Ancak Allah sana vahiy yoluyla, nübüvvet yoluyla veya mucize yoluyla veya keramet. Evliyanın kerameti haktır. Duyan evliyada vardır. Ben hiç kimse duymaz demiyor. Evliyanın kerameti peygamberin mucizesine tabidir, haktır. Ben buyurdu... Şu anda göklerin öttüğünü duyuyor. Gök tabakalarının nasıl bir ses çıkarttığını, gacır gacır yaptığını kulaklarımla şurada duyuyorum diyor. Onca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyururdu? Ben sizin görmediklerinizi görüyorum, duymadıklarınızı duyuyorum. Namaza geçti, imam oldu. Namazda cennet açıldı önüne. Hatta namazda şöyle bir ileri gitti, şöyle yap namazın içinde. Sonra toparladı falan. Namazdan sonra dediler ya Resulallah hiç böyle bir hareket namazda yapmazdı. Ya cennete girdim orada cennetin üzümleri bir sal asma getirildi önüme bir salkım almak istedim de yiyip yiyip kıyamete kadar bütün ümmetim bitiremez çünkü cennetin üzümü nasıl? Aldım mı yerine geliyor. Aldım mı yerine geliyor. Kim bitirecek onu? İstedim ki dedi ümmetime bırakayım dedi. Bir salkım size de yedirseydim dedi. Herkese yetecekti dedi. Namazın içinde cennet sahih hadis. Ben sizin onun için olsun. Ve diyor. Şimdi bazı sahtekarlar da böyle yapıyormuş. Böyle oturuyorlar, oturuyorlar. Adam da göğe evliya şeyh pozlarında, hareketlerinde falan. Bütün müritleri de oturuyorlar falan. Ve falan yapıyor. Bunlar da ve aleykümüsselam. Ulan kim geldi? De Cebrail aleykümselam geldi. Ulan şeytan gelmesin. İblisin biri gelmesin. Ve aleykümselam. Ne hareketler çıkarttılar, ya sapık sapık şeyler çıkarttılar ya. Sırf tiyatro yani ya, sıf tiyatro ya. Böyle birileriyle konuşurmuş gibi yapıyor falan. Ondan sonra, ya efendim kimseyi görmedik, siz kimle konuşuyordunuz. Evladım siz ne anlarsınız, Melaik eden biz zat beni ziyarete geldi falan. Ulan göktaş olacak, girecek buna bastondan değil. Allah senden başka adam mı bulamadı lan diyecek, melek gönderecek diyecek buna. Yani adamdan, görmüyor musun? Ha sizin buraya geldi işte bir cenaze, değil mi? Allah'tan Bursa Belediyesi işe el koymasa bütün etrafını para verip alıyorlar sahte peygamberin yanında gömülürsek şefaata nail oluruzdur. şu anda ben onu dedim peygamberim diyenin cenazesine 3000 kişi geliyorsa Allah'ım diyenen 30 bin gelir ya millette ilim diye bir şey kalmamış bir de kabrinin bütün etrafı biz de oraya gömülelim ondan cennete çıkalım gidelim Belediye, kabir satışını durdurdu ya. Şu duruma bak Allah'ım ya Rabbim, onları da hidayet eylesin, ıslah eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra peygamber gelmeyeceğinin imanını onlara da nasip eylesin. Ne bileyim ya, dert çok. Ben şu anda göklerin gacırdamasını duyuyorum. Ama niye bu kadar ses çıkarıyor diye kınanamaz. Çünkü neden? O gerekeni yapıyor, o hakkıdır. Yani ona da bu yakışır. Yapmasa duramaz. Çünkü gökteki her ayak basan yerde mutlaka bir melek var. Ya secdededir, ya kıyamdadır, ya da rükundadır. Taberani'nin Cabir ne Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet etti hadiste. Buraya kadarki hadislerde kıyamlan secde geçti. Bak kaç hadis okudum. Taberaniyi de eklediğimiz zaman o hadiste de buyuruyor ki İlla vefi fii e, Vela şibrin Bir karışlık yerde yok Vela keffin Bir avuçluk yerde yok Avuç avuç içi keff İlla vefi Orada ne var? Melekün bir melek var Kaimun Kıyamda Namazın kıyamında zikrediyor Ev melekün rakiun Ya da rükuda işte Dedim rükun delili de bu hadistir Rükuda eğilmiş, o da hep orada devam ediyor. Ev Melekün, sacidun. Ya o secdede ne yapıyorlar? Eee namazın ibadetlerinde, zikirlerinde devam ediyorlar. Lem yansarifu an masaffim. Asla saflarını bozmuyorlar. Adımlarının yerini değiştirmiyorlar. Ve la yansarifun o ibadetten e, Bırakıp da, dönüp de başka bir ibadete, başka bir işe de geçmiyorlar. Aynı safta, kıyamda veya rükuda veya secdede hangi ibadet vaz'i'yetinde iseler ilâ yevmil kıyame, kıyamet gününe kadar orada duruyorlar. Kıyamet gününe kadar. Allah Allah. Biz iki rekat namaz kılıyoruz. Ha şimdi bu perşembe hıfız namazı kılacağız inşallah İstanbul'da. Saat yedide başlayacağız. Dört rekat kılınıyor ama tabii işte. Bir rekatta sır Yasin okunuyor, okuyacağız. Yasin bir rekat. Yedi cuma, en az üç cuma buna devam eden Kur'an'dan ezberlediğini unutmaz Allah'ın izniyle. Kirmizi hadisinde geçer. Beş yaparsan daha sağlam. Yedi yaparsan biz yedileceğiz inşallah. Allah bana bize val vermezse. Yedileceğiz inşallah. E şimdi bir rekatta Yasin okuyacağız. Ben de öyle öbürleri gibi Hızlı okumaya mı yani? Normal ne yapalım şimdi? Çok da yavaş aşır gibi de okumuyoruz ama kurtaracak kadar. Adam geldi bana şikayet ediyor. Bu bizim hocayı diyor. Ben diyor bu, bu sapıtmış diyor. Ne yaptı dedim ben de şeratım inkar zannedim zannedeyim. Yasin'den sabah namazı kıldırıyor dedi ya. Ne yapacaktı dedim. Ve ile mi kırdırılacaktı? Hacı dedim. Git o zaman öbür camiye dedim. Ben de zannettim adam mürtet oldu dedim ya. Yasin'den sabah namazı kıldırılır mı diyor ya. E Sahabe-i Kiram normal zaten 6 sayfa 10 sayfa dömer bile 10-12 sayfa ortalaması 10 sayfa 12 sayfa bir de onların okumalar onlar bir sayfa bizim 5 sayfa tertilim okuyorlar ya ne kadar namazdan ibadetten gevşek adamız ya ya adam namazı bitirdik Kabe'de imama sövdü ya az daha burnum kanıyordu tansiyonum çıktı ben uyudu zannettim secdede diyor ya kardeşim sen hangi namaza durdun Teheccüde durmuş. Ya kardeşim, Mekke'deki teheccüd namazında adam zaten sünnete uymak için. Gerçi Vehhabedirler, Vehhabedirler de gösterin işte bir şeyler yapıyorlar. Ya adam zaten bir okuyor, efendim. Her rükuda secdede en az 33 Sübhane Rabbiye azim deniyor. 33, hızlı dersem 60. Ya adam zaten teheccüd kıldırıyor bu. Öğle namazı değil ki yani. Hem gelmişsin teheccüde durmuşsun, hem de imama seviyor. Ya diyor kardeşim diyor burnum kanacaktı. Amma da secdede durdu. Uyudu herhalde zannettim diyor. Ya ne uydusu kardeşim? Bu teheccüde böyle sünnette var. Kıyamda durduğu kadar da rükuda durulur. Rükuda durduğu kadar da secdede durulur. İşte böyle millet sünnet diye bir şey bilmiyor. İmam biraz rükuda secdede var. İmam durmamalı. Nafile namazda bu olur. İmam üçten fazla durmamalı. Ama ben imamlara diyorum ki beni bana kırdırırken... 5-7 yapabilirsiniz. Çünkü ben ancak 3'ü yetiştirebiliyorum. Bunlar 3 yaptı mı ben 1'i yetiştiremiyorum ya. Onun için diyorum bana imamken 5-7 kurtarır diyorum. Yani ben anca yetişiyorum. Ama normal cami imamı 3 kereden fazla okumamalı. Ancak cemaat belliyse, o cemaatin hepsi ona muvaffakat ettiyse, hocam bize kıldırırken 5-7 yapabilirsin dediyse o zaman yapabilir. Yoksa yabancı biri gelir, Bilmeyen, amma uzattı der, namazdan sonra da sana beddua der. Onun için ona dikkat edeceksin. Meleklerde böyle bir sorun yok. E secdede yarım saat, bir saat duranlar yok mu? Sünnette yok mu? Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iki saat secdede kaldığı var. E, Evliyaullah'ın da var. Bunlar sünnettir. Ama bunlar insanın özelinde, nafilelerde olabilir. Yani nafilelerde olabilir. Ama tabii nafilede de imam olsan yine milleti gözeteceksin. Çünkü imam oldun mu yine arkandakin abdesti yaşlıdır, dizi ağrıyordur değil mi şimdi? İmam oldun mu bu nafilede de olsa, tesbih namazına olsa onları gözetiyoruz. Ama şimdi bu namaz birinci rekatta Yasin, ikinci rekatta diyelim Tuhan, üçüncü rekatta efendim secde veya da mülk, dördüncü rekatta Tebareke. E ben şimdi bu namazı başka bir sureyle kıldırabilir miyim? E kıldırırsam hıfız namazı olmaz. Onun için orada imamın yapacağı bir şey yok. O zaman git kendin kıl. E ben de Yasin'i namazda okumayı bilmiyorum. O zaman cemaat olalım. E tamam cemaat olalım ama hoca sen de hızlı oku. E şimdi ona da karışma yani ben ne kadar okuyacağımı idare ediyorum zaten benim okumamdan. Ama insanlar alışmamış kıyamda durmaya, rükuda durmaya. Allah Allah hele rükuda ne duruyoruz abi diyor ya. Bu kadar rükuda durulur mu diyor. Subhan Rabb'e lazım. üç kere diyor, bitiriyor. diyor. Ya kardeşim bitmez İmam kalkmıyorsa sen de Subhan Rabb'e lazıma devam et. Kaç kere devam edeyim? Abi imam kalkana kadar devam edeceksin yani. Ne yapabilirsin ki şimdi? E, sayı tek sayı olsun yeter. Yani 32'de kalma, 34'te kalma. 33, 35, 37, 67, 77, 99 tek sayı gitmek sünnettir. Ya adam ben karıştırdım artık kaç olduğunu kardeşim, bunu teki çifti mi kaldırdım? O zaman imam kalkana kadar sen de devam edeceksin. Sinirim bozuldu diyor üç kere dedim, daha demedim Ya ben ne insanlarla nasıl diyorum ya? Hep beni mi buluyor bunlar? Ya Allah'ım sinirim bozuldu? Tamam imam yaptı bir yanlış. Ama sen rükuda bu sessiz durulmaz. Dünya kadar sünnette dualar var, ben onları bilmiyorum. E bilmiyorsun. Sübhan Rabb lazım diyeceksin. Allah'a tesbih edeceksin. Zikru kıyamda sessiz durulur mu? Zikre devam. Ama işte kimse bir şey öğretmemiş ki. Hiç. Allah Allah. Melekler safları bozmazlar. Kıyamete kadar yerlerinden ayrılmazlar. Ve Feyza kana yevmul kıyameti. Kıyamet günü olduğu zaman ne diyecekler? Kalu diyecekler. Biz ne diyeceğiz? Günde beş vakiti zor kıldık. Beş vakti kılarken de hızlı hızlı kıldık. Çoğunda da harfleri yuttuk. Metleri yuttuk. Tadil erkanı bozduk. Çoğusu bozuyor. Yani toplasan günde kaç rekat kılıyorsun? Peki kaç dakikada kılıyorsun mesajı? Adam bir rekatta Kur'an'ı hatmeder. Onu konuşmuyorum. Ben efendim işte zaten şeyi kılıyorum. Sünnetleri, kabli, ibadil sünnetleri şu Öbürü dese ki ben de işrak, kuşluk bilmem. Toplasan toplasan, hepsini 12'den kılsam falan ne olacak? 100 rekatı geçir, geçmez. Nafilelerin tümüyle, sünnetlerin tümüyle, farzların tümüyle. 100 rekat diyelim kıldı. E kaç dakika tutuyor? Yani en az 100 dakikadan evvel olsa zaten sakat. 1 dakikadan evvel 1 rekat kılınamaz. En kısa sureyle. Birkaç dakikada kılıyorsun bunu yani. Ondan sonra ne diyorsun? Millete bir hava atmalar, bir caka satmalar. Üff! Arkadaş, bu millet hiç sünnet kılmıyor, nafile kılmıyor, bir şey kılmıyor. Biz canımız çıktı kılakla ben ne kadar fazla kılıyorum diyor. Adam on dedi. O Burhan abi rahmetliğine. Bugün rahmet istedi. Allah kabrini nuresin, seyyatını muhabetsin. Bir gece döndük Atapazarı'ndan bir yerde, Halit Dede vardı rahmetullahi aleyhi o da aleyheter Efendi babanın ihvanlarından olacak. Erkenden kalkmış, yaşlı bir zat böyle beyaz sakallı, Efendi babanın çok sevdiği adam. Misafirhanede yatmış. Bunlar da teheccüde erken kalkmışlar. Orada da misafirlerden de biri varmış, o da teheccüd kılıyor. Şimdi Burhan abi de demiş ki, daha imsaka zaten var demiş, bir 10 dakika kala işte, bir abdest, iki rekat teheccüd kurtarırım demiş. Buna da bir şey dememişler mi? Ne etmişler? Herkesi de kaldırıyormuşlar falan. Bu da böyle bir sağa dönmüş, sola dönmüş ama deli uykum kaçtı zaten. Konuşmalar başladı dedi, ışığı açtılar dedi. Yüzüme çektim dedi şey. Bu şimdi Halit dede soruyor rahmetullahi. Yandaki adama dedi. Dedi kaç rekat diye çüt kılıyorsun? Bandırmalı Halit dede rahmetullahi. Efendi babaya giderken hemen kabri yanında. Çok kıymetli bir ihva dedi. Adam da demiş ki 12 rekat kılıyor. Burhan abi de yorganın altından deniyor ki Çık kalkarsam iki rekat kılarım herhalde diyor. Ulan 12 rekat teheccüd mü olur demiş ya. Ne kadar az kılıyorsun demiş. Halit dedi. Ben demiş 50 rekat kılıyorum evladım demiş 90 yaşında. Bu da dedim ki diyor ben enisi hiç kalkmayayım çünkü iki rekata hiç hesabını veremem. Adam 12 rekata hesabını veremez. <gülüyor> Bizim İsmaila'da ne işler ya. <gülüyor> yani şimdi, yani ben iki rekat, dört rekat da maşallah teheccüd kıldın diyecekler zannediyor. Teheccüdü kaçırmadın diyecekler zannediyor, madalya takacaklardı. On iki rekatı beğenme Halit Dede demiş hiç kalkmayın bari demiş. Yani şimdi, şimdi biz ne kadar kılır? Elli rekat. Elli rekat ne ya? Şimdi Halit Dede demiş ki, elli rekat teheccüd kılır. Öbürlerinde katsan olsun yüz günlük. Yüzelli ne? Yüz 200 rekat günlük nafile namaz kılan bir adam. Belki de şu anda Türkiye'de belki de vardır ama çok azdır. Birkaç tane ya çıkar ya çıkmaz. Bu adam şimdi ben ammada kılıyorum derse ne olur? Helak olur. Mevla ibadete muhtaç değil. Tevazuya muhtaç. İhlasa muhtaç. Ne olacak? Melekler dünya kurulmadan rükua eğilmiş, kıyamet kopunca rükudan kalkacak. Sıralı tespih Öbürü mele, dünya kurulmadan, secdeye kapanmış, bir kere bile ayağını oynatmamış, ayağını kıpırdatmadan secdede duruyor, yerinden zerre kadar ayrılmaz. Öbürü kıyamda duruyor. Dünyanın ömrü yedi bin sene, on bin sene, nedir onlar tabii dünyadan da çok önce. E kıyamet ne zaman daha bilmiyoruz, önümüzde ne kadar var. Bu kadar ibadet yapıyor, kıyamet günü olduğu zaman da derler ki sübhaneke mâ abetnâke hakkâ ibadetike seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Ey Rabbimiz biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Onlar hakkıyla ibadet edemedik derseler. Katır trilyon rek rekattan fazladır. Bütün on binlerce senelerinin her saniyesi tesbihte geçmiş. Saniyesine kadar. Hiç tesbihten gaflet yok. Biz seni hakkıyla tesbih edemedik. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik. E ne olacak bizim halimiz diyorlar melekler. Ne olacak bizim halimiz ya Rabbi? İlla enna lem nüşrik mükeşeya. Kurban olduğumuz Allah'ımız diyorlar. Biz sana hiçbir şeyi de ortak koşmadık. Şirkete düşmedik. Şirke düşmememize bizi bağışla. Demiyor ki on bin senelik bilmem katır trilyon kadar tespih çektim. Yirmi bin sene sırf Allah dedim. Sübhanallah dedim. Onu demiyor. Biz sana şirk koşmadık ne olur bizi? Bize azap etme. E melekler bunu diyor. Biz neyimize güveniyoruz? Neyimizi beğeniyoruz ya? Onun için özenmek lazım. Melek olacak halimiz yok. Rabiatül Adevi annemiz günlük ne kadardı. Bin rekat. Bir de derdi ki sevap da beklemiyorum. Hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye ettim. Yarın mahşerde desin ki sizin ümmetinizde böyle bir şey var mı diye iftihar etsin. Ona bir şey olsun diye. Hepsini ona hediye ettim diye sevap istemiyorum. İmam Zeynel Abidin 12 imamdan. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu. Sekkat, ismine e, lakabı ne?